Allah'ım sen ve sen Bika cülu ve bika sulu, bika uqatil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufranuk Rabbena ve ileykel maseer. Allahumme zedna ilma, Allahumme fakkihna fid-din. Allahumme inna na'udhu bike min al-arba'i min almin la yanfa'u ve la ve la ve la alamin. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah azimü şan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Selamü aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve Anhu'nun rivayetinden Süleyman bin Davud aleyhisselam dedi ki diyor söz gümüş ise susmak altındır. Geçen burada kalmıştık. Cafer bin Süleyman'dan Malik bin Dinar radıyallahu teala Anhu'dan şöyle bir rivayet var. Dedi ki diyor amel defterlerini yazmakla insanlar görevli kılınsaydı mutlaka konuşmayı azaltırlardı. Eğer insanlar amel yani defterini yazmakla tutmuş olsaydılar Mutlaka konuşmayı azaltırlar. Hakikaten gereksiz bir şekilde konuşulan herhangi bir konuşma sahibine daima zarar getirir. Ölçülü, ölçüsüz efendim kendisini ilgilendirir, ilgilendirmeyen konularda konuştuğu zaman bazen mesela o efendim ilgilendiren konuda konuştuğu zaman sevap olur. Konuş, konuş, ilgilendirmeyen konusuda da konuştuğu zaman efendim günah olur. Onun için eğer diyor insanlar bunu mesela amel defterleri yazmakla görevli kılınsaydı konuşmayı azaltırlardı. Muhammed bin Ennadır El Harisi dedi ki çok konuşmak vakarı giderir derlerdi. Hakikaten mesela çok bir toplumun içinde çok konuşan bir insanı gerekli gereksiz hep böyle alaya alınır hafife alınır. İşte efendim e, yani o sözü mesela diyelim ki dinlenecek bir insansa bu sefer sözü dinlenmeyecek bir hale gelir. Ben yani öyle insanları çok gördüm mesela bazen bakıyorsunuz yaşlı bir insandır adam. Ama çok konuştuğu için gerekli gereksiz konuştuğu için rüzumlu konuştuğu için artık o konuşma zamanca tamamen bir alay ve gırgıra dönüşüyor. Evet yine Halef bin İsmail'den Hindistan'ın akıl sahiplerinden biri bana dedi ki diyor çok konuşmak insanlar arasındaki sevgiyi diğer nushaya göre kişinin mürüvvetini giderir, olgunluğunu giderir, ağırbaşlılığını giderir. Yine Muhammed bin Abdülrehab Es-Sukari'den susmak kişiye şu iki hasleti bir arada toplamayı sağlar. Susmak kişiye şu iki hasleti bir arada toplamayı sağlar. Dininde selamet ve arkadaşını anlamak. Dininde onu sel selamet halinde getirir. Ki mesela lüzumsuz konuştuğu zaman günaha girer. Sustuğu zaman da dinde selametli olur. Ve karşıdaki arkadaşı da konuşurken o konuşmadan dolayı arkadaşını tanımış olur. Evet susmak kişiye şu iki hasleti bir arada toplamayı sağlar. Bir, dininde selamet. iki arkadaşını anlamak. Evet. Yine Muhammed bin Kabisa'dan Davud Ta'i radiyallahu teala an bir gün Muhammed bin Abdülaziz'e biliyor musun? Dili korumak amellerin en zoru. Gerçekten öyledir yani. Ve en zor en faziletlisidir dedi. En zoru en faziletlisidir. Muhammed de, evet bizim halimiz nasıl olur dedi. Gerçekten öyle. Yani dili korumak o kadar bir zor ki, demek ki koruduğun takdirde de fazilet sahibidir. Fazileti çoktur. İmran bin Yezid'den, Ali bin Ebi Talib radıyallahu an dedi ki, dil bedenin kıvamıdır. Dil dost doğru olursa, organlar da dost doğru olur. Dil doğru olmazsa, diğer organlar da doğru olmaz hakikaten mesela dikkat ederseniz bazen yani hani bazen diyorsun ya ya adam diyor ki benim içim çok temiz halbuki dilinde çıkan şey onun içindekinin tasavvurudur yani içinde onu tasavvur etmiştir konuşmuştur kıvam haline getirmiştir ve getirdiği için onu, onun içindeki efendim içindeki dili onu dışarı veriyor dil bedenin kıvamıdır dil doğru olursa Dost doğru olursa organlar da dost doğru olur. Dir doğru olmazsa organlar da doğru olmaz. Hatta yine başka bir hadis-i şerifte sahih bir hadis. Buhari, Buhari, Buhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadiste. Diyor efendim kişi doğruyu konuşa konuşa Cenab-ı Hak onu doğrular sınıfına yazar. Sadıklar sınıfına yazar. O doğruluk o sadık sıfatı onu cennete götürür. Kişi diyor yalanı konuşa konuşa kezzaplar sınıfına yani yalancılar sınıfına yazılır onun yalanı, o yalanı onu cehenneme götürür. Bakın. Demek ki bir manada, doğru konuşmak, doğru olmak, sadık olmak, cennete kapı, efendim yalan, dolandırıcılık olmak, cehenneme kapı açar. Rabbim inşallah o kapıyı bize kapatırsın. Doğruluk kapısını açtırsın bize inşallah. Yunus bin Ubeyd radıyallahu teala an dedi ki, insanlardan herhangi biri diline ehemmiyet verirse, diğer amellerinde de düzelme görülür. Bakın ne güzel değil mi? Hakikaten bir bakıyorsun mesela adam dili ölçülü, ölçüsüz, küfür konuşur. Başkasının efendim hakaret eder. Kaba konuşur. Efendim işte argo konuşur. Karşıdaki insana dokunacak mesela şekilde. La, mesela ölçülü, ölçüsüz konuşur. Evi bir bakıyorsun mesela o dil gerçekten düzelirse mesela şimdi bir insana efendim, beyefendi demek ayrıdır. Ya işte sen böylesin veya argu bir şey, el kol hareketi veya işte karşıdaki insanın efendim vakarını düşürecek şekildeki durumlarda olduğu zaman o karşıdaki hem kendi o konuşanın değeri düşer, karşıdaki nezmiş olur. Karşındakini de incitmiş olur. İşte onun için insanlardan biri diyor diline ehemmiyet verirse diğer amellerinde de düzelme görülür. Adam şimdi diline ehemmiyet verdiği zaman der ki ya şimdi benim dilim benim, benim mesela cennete de götürür, cehenneme de götürür. Ne yaparım ben o dili? O zaman efendim dilimi ölçülü, ölçülü bir şekilde efendim şey yaparım, alıştırırım. Mesela dilim kötü bir kelime kullanmaya alışıksa onu terk ettiririm. Küfre alışıksa onu terk ettiririm. Efendim argo kelime konuşmaya alışıksa onu terk ettiririm. E bir bakıyorsun o terk etme onun amelinde de başka bir şey çıkartıyor ortaya. Ya diyor bak mesela ben bunu bir bak o mesela terk etmeden ötürü insanlar arasında bu sefer saygın duruma gelir. Saygın durumunu da yerini aldığı zaman kendi kendine der ki bak işte bak benim demek ki şu anda beni bu duruma getiren bu efendim dereceyi bana kazandıran bu seviyeyi kazandıran dildir. İşte onun için hakikaten dil çok önemlidir. Evet. Bunu burada kalalım inşallah. 51. hadisi bir bir dahaki haftaya ömrümüz yeterse devam ederiz. Evet. Şimdi geçen hafta sakal tıraşının e, şeyle ilgili e, konuyu tamamlamamıştık. Onu kaldığımız yerde devam ediyoruz inşallah. Sakal tıraşının haram olduğuna dair deliller. Önce bu e, kaç tanesi onu yazalım. Bir, Allah'ın yarattığını değiştirme. Yani birincisi, efendim, kişi tıraş etmekle sakalını Allah'ın yarattığını değiştirir. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet. Ona em, Onun emrine karşı gelmem. Üç, kafirlere benzemek. aldık mı not? Evet. 4, kadınlara benzemek. 5 ise sıtrata ayrılık. Yani sakal tıraşının haram olduğuna dair bu 5 ana unsur öndedir yani. Şimdi bu 5 ana unsuru delilleriyle bir görelim. Bakalım bu 5 ana unsur bize delilleri ne diyor? Birincisi dedi ki mesela sakal tıraşının haramlığına dair Allah'ın yarattığını değiştirme allah Teala şöyle buyurdu Allah'ın yaratışında değişme yoktur yani Cenab-ı Hak diyor ki ben bir şey yarattıysam benim yarattığım şeyde sizin değiştirme hakkınız yoktur bu Rum suresinin 30. ayet kelimesi yani Allah'ın yaratışında ve sizi yarattığı şekilde değişiklik yoktur Allahü Teala iblisin şöyle dediğini naklediyor şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler Bakın demek ki bir manada efendim bu yaratışı değiştirmek iblisin emrine efendim uymak demektir. Ee, Nisa suresi ayet 99. Bu naz açıkça şer'i bir izin olmaksızın Allah'ın yarattığını değiştirmenin şeytanın emrine itaat olduğunu göstermektedir. Sakal tıraşının şeytanın sevdiğini ve emrettiği bir yaratılışı bozma eylemi. Olduğunda hiç şüphe yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendilerini güzelleştirmek için dövme yapan ve yaptıran, yüzden kıl alan kaşlarını inceltiren, inceltiren o kıl alan, ister kadın olsun ister erkek olsun, değişen hiç yok yani. İster o kadın alsın yüzünü mesela kıllarını alsın, yüzünü de, güzelleştirsin, ister erkek alsın mesela işte burada alsın, şurada alsın, de değiştirsin. Aynıdır, değişen hiçbir farkı yok. Yüzden kıl alan, Kaşlarını inceltiren, dişlerini seyrekleştirmek için dişlerinin arasını yonturan kadınlara Allah lanet etmiştir. Allah'ın yaratmış olduğu şekli bozanlara da Allah lanet etmiştir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Yine Resulullah Aleyhisselatü Selam şöyle buyuruyor: Bütün bu davranışları Allah'ın yaratmış olduğu şekli bozmak olarak kabul etmiştir diyor. Mesela bu sayılan şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaparken Allah'ın yaratışını bozmaktır. Ben buramı niye alıyorum mesela diyelim. Ha, burayı alıyorum cımbızı, burayı yolluyorum, burayı yontuyorum, burayı şey yapıyorum veya sakalımı buradan topluyorum, buradan getiriyorum. Burada şey yapıyorum, güzelleşti yani. O yaratışı ben bozuyorum. E benim bozma hakkım yok Allah'ın yaratışına. Ee, sakal tıraşının da güzellik için işlenilen bir yaratılışı bozma eylemi olduğunda şüphe yoktur. Ve bu davranışta yaratılışı bozmaya yönelik diğer davranışlar ile laneti gerektiren iletemiş direktir. Sakal tıraşı Allah'ın yarattığına itiraz demektir. Zira Allahu Teala insanı en mükemmel şekilde surette yaratmıştır. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Değil mi? Takam Suresi ayet 3. Yani demek Allah-u Teala diyor ki ben şeklinizi size, şey, yani o şekli veren benim, benim sana verdiğim güzellik yetmiyor mu? Sen mesela diyelim sakal tıraşla o güzelliği mesela efendim diyorsun ki ben ben mesela bunu mes efendim Allah-u Teala bunu bana vermiş ama ben beğenmiyorum bu güzellik daha güzeldir. Halbuki diyor o güzellik daha güzeldir diyor. O, o güzelliği, o şekli ben sana verdim diyor. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Biz, biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Yani bu yaratılış, efendim bu fıtrat üzerine kalma noktasında gerçek insanoğlu şan ve şeref sahibidir. Efendim bu İsra suresi ayet 70. Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Tin suresi ayet 4. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Bu da Neml suresi ayet 88. Demek ki yani Allahu Teala Celle Celaluhu diyor ki ben diyor mesela insanoğlu benim sanatımdır. Her her mesela şeyin mesela bir sanatın bir ustası yok mu? Mesela bugün bir sandalye kendi kendine olmaz, bir masa kendi kendine olmaz. Onun bir ustası var. İnsanoğlunun ustası da kainatın ustası da Allahu Teala'dır diyor. Cenab-ı Hak diyor ben mesela o ustalığı mesela yapmakla sapasağlam en e, mesela yapmış olduğu şey Allah'ın sanatıdır ve sapasağlamdır. Evet şüphesiz sakalın kesilip atılması bu büyük nimeti inkar anlamına gelir. Buraya kadar efendim Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirme. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet eder, etmek. Yukarıda örnek verdiğimiz... Hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça sakalın uzatılmasını emretmiş ve kesilmesini yasak etmiştir. Önceki derste geçti ben onu mesela işle, işlemek istemiyorum zaman al, alacağı için. Sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın. Sakalları efendim olduğu gibi bırakın, bıyıkları kırpın. Sakalları uzatın, müşriklere benzemeyin. Bıyıkları kırpın, sakallar mesela kırpın, sakallarınızı uzatın. Efendim eczililere benzemeyin. Ki böyle bir hadisler gelmişti. İşte o hadisler mesela burada e, bu hadislere binaen, e, bu efendim sallallahu aleyhi ve sellem sakalın uzatılmasını emir emir etmiş, efendim kesilmesini de yasak etmiştir. Emir ise emredilen şeyin yapılmasını gerektirir. Mesela bir şey emredilirse ne o ne için emredilir? Yapılsın diye emredilir. Yoksa mesela boşu boşuna hani emredildi ya bu duvar yapılsın, yapılsın duvar yapılmaktan sonra duvarın yapılsın anlamındaki anlam ne kaldı? Yani emir o yapmak yapmaktır. Duvarda onu ortaya çıkarmaktır. Evet. Emir ise emredilen şeyin yapılmasını gerektirir. Emre uyan sevap, uymayan ceza görürür. Ceza görür. Usul-i fıkıhta emir karine ile yani delil ile lafzın zahiri anlamının kast edilmediğinin anlaşılması hariç hali hariç vücubu ifade eder yani vacibiyeti ifade eder, farziyeti ifade eder. Vücuba bazı alimler farz demişlerse bazı alimler de vacip demişlerdir. Burada ise tüm karineler vücubu tehdit etmektedir. Yani vacibiyeti tehdit etmektedir. Yani bütün deliller, bütün efendim ortaya edilen noktalar efendim o sakalla ilgili efendim konudaki e, sakalın vücubiyetini vacibiyetinin efendim delilini tehdit etmektedir. Yani kuvvetlendirmektedir. Bütün bunlardan sakal tıraşının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin açık ve kesin emrine aykırı olduğu anlaşılmaktadır. allah Teala şöyle buyurdu. Her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ahzab suresi ayet 36. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki ona kendi gibileriyle birlikte içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Cin suresi ayet 23. Evet. Üçüncüsü şimdi kafirlere benzemek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok sahih hadisinde mecusilere muhalefet edin müşriklere muhalefet edin ve ehlik kitaba muhalefet edin buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakal tıraşının müşriklerin adeti olduğunu ve Müslümanların onlara muhalefet etmelerini ve etmelerini ve onlara benzememeleri gerektiğini de söyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır. Sahih Ebu Davud. Men teşebbaha kavmun kim bir kavme kendini benzetmeye çalışırsa o kişi o kavimdedir. Sakal tıraşı bugün çoğu kafir milletlerin şiarı olmuştur. Bu çirkin adet bize onlardan geçmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başkasının sünnetiyle amel eden bizden değildir. Sünnet bir manada yoldur. Yani ki mesela bir sünnet, sünnet peygamber yolunda bir sünnet var. Bir de kafirlerin yolunda gidip bir sünnet var. Yani ona da sünnet denilir. Yani o takip edilen bir yoldur. Kin başkasının diyor sünnetiyle amel eden bizden değildir diyor. Sahibul Cami 5.439 Buraya kadar da efendim kafirlere benzemekle ilgili Dördüncüsü kadınlara benzemek. Açık bir gerçektir ki Allah'ın erkekleri kadınlardan ayırdığı en önemli şeylerden biri sakaldır. Bunun tıraş edilmesi de erkeklerle kadınlar arasında ileri derecede benzerlik meydana getirir. Değil mi mesela yani mesela bakarsın ya bak, yani bazen hakikaten bak, mesela bakıyorsun köse insanlar var. A, bu kadın mı erkek mi diyorsun mesela. Yani mesela haşa o noktada insan de, demiyor yani be, yani ayıramıyorsun. Acaba kadın mı erkek mi? Mesela bazen öyle bir durum oluyor ki yani onu ayırmak çok zor. Ya belki o insanın sakalı çıkmadığı için. Yani gerçekten bu böyledir. Erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlar ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle lanetlemişlerdir. Erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlar lanetlenmişlerdir Buhari. Eğer sakal tıraşı kadınlara benzemek değilse kadınlara benzemek yana ile olur. Sakalın erkekler için birçok faydaları var. Bunlardan bazıları şunlardır. Süstür. Gerçekten sakal bırakan bir gencim bakıyorsun şöyle karşıda bakıyorsun seveceğin geliyor. Yani hoş böyle bir güzel bir görünüm verir. Yani onu bir süslendiriyor sanki adeta. Vakardır. Yani olgunluktur. Ağırbaşlıktır. Heybettir. Yani gerçekten bakıyorsun sakallı olanla olmayan arasında bir farklılık gene yani heybettinden konuşmasında görüyorsun. Ve kadın ile erkek arasındaki farktır. Bu, bu da kadınlara benzemekle ilgili. Dördüncü maddede geçen. Beşincisi fıtrata aykırılık. Bakalım en önemli şey bur burasıdır allah Teala şöyle buyurdu, Resulullah, Resulüm, sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur, işte dost doğru din budur, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Bu önce geçen mesela Rum suresinin devam edilen ayetin bir kısmı, ayet, önce geçen bir kısmıydı, Allah'ın yaratışında değişme yoktur, bu da tamamıdır yani. Nurum suresinin 30. ayeti. Fıtrat ne demek yani? Fıtrat yani sünnet. Yani insanları Allah'ın yarattığı saf, temiz hal. İnsanlar buna eğilim duyarlar. Buna aykırı şeylerde kaçınma eğilimi üzerine yaratılmışlardır. İnsan fıtraten gelen bu hasletleri terk ettiği takdirde insanlığında bir şey karmaz. Sakal peygamberlerin seçtikleri ve şeriatların üzerinde müttefik oldukları eski bir sünnet ve fıtrattan gelen bir haslettir. Bütün peygamberler e, bilebildiğim kadarıyla Hazreti Adem aleyhisselam hariç bütün peygamberler sakallı. Hazreti Adem aleyhisselamın da sakalsız ol, oluşunun e, hikmetleri e, o da cennetten geldiği için cennete mesela cennetlik insanlar sakalsız olacak. Tabi mesela dünyada sakal dünyada emredilen bir şeydir. Dünyada bunu yerine getirirsin ahirette sakal yok. Pırıl pırıl gençler böyle yüzün efendim yani e, fa, hani burada insan kendini mesela tıraş etmekle güzelleştirmeye çalışıyor ya orada esas güzellik orada çıkacak ortaya. Bütün efendim insanların şeyleri bir olacak mesela efendim yaşları bir olacak 33 yaşında genç efendim Cenab-ı Hak mesela farklı güç verecek farklı kuvvet verecek. Mesela düşünün dünyada mesela bir insanın hangi dünyanın en mesela e, lüks, en zengin, en kral kim, kimisini mesela göz önünde bulundurursanız, bir tane yani dünyada 80 bin tane efendim e, hizmetçisi olan bir insan bulmanız mümkün değil. Evet. Ama ahirette en düşük derecedeki bir dere cennetlinin 80 bin tane efendim e, şeyi, hurisi olacak, hizmetçisi olacak. Ve o insana mesela Cenab-ı Hak o gücü verecek yani mesela beraber bulunma gücü verecek. Mesela o usanmayacak, su mesela sıkıntısı olmayacak. Efendim dünyada mesela diyelim insan mesela beraber bulunduğu takdirde efendim su e, hissini duyuyor, mesela yıkanma hissini duyuyor, abdest alma hissini duyuyor. Orada o da yok. Efendim mesela yedikleri yiyeceklerden dolayı mesela helaya gidiyor, abdest bozuyor. O da yok. Mesela bunlar tamamen mis kokusu gibi efendim koku olacak insanın bedeninden dışarı çıkacak ve her diyelim ki beraber bulunduklarında Cenab-ı Hak o gücü daha çok artıracak ve insanlar yani kadın o mesela işte esas yani bu dünyadaki efendim işte evlilik bir nevi on o, ahiretin fotokopisidir yani gerçeği değil yani bir nevi provasıdır diyelim yani ve orada. Mesela kişi daha çok mesela birbirlerine karşı mesela efendim sevgi duyacaklar. Daha çok muhabbet besleyecekler. Hatta mesela düşün iki dakika birbirlerini görmedikleri takdirde ay ya sen ben ben seni görmeyeli ne kadar güzel olmuşsun diye böyle mesela birbirlerini şey yapacaklar yani. Böyle bir durum olacak. Sen i̇şte hani diyorsun ya ya her şey cennet. Cennet olur yani. Bir dünyada mesela mesela bazen böyle hiç şey olmadı mesela diyelim ki bir basit bir şey gördü ya bu cennet gibi. Ne cennet ya? Sen onun cenneti bile onun benzetmek bile yanlıştır yani. Evet. İşte onun için burada insan fıtraten diyor gelen bu hasretleri e, terk ettiği takdirde insanlığında bir şey kalmaz. Çünkü sakal peygamberlerin seçtikleri ve şeriatların üzerinde müttefik oldukları, ittifak oldukları yani. Burada mesela bir şey yok. Bakın mesela işte insanın en çok böyle üzüldüğü bir nokta var. Bakıyorsun adam alimdir. Adam mesela efendim hacca gitmiş, Allah'ın evine gitmiş, beytine gitmiş, yaşı ilerlemiş. Bakıyorsun ya adam ya Mesela Yahudi adam, mesela haham, mesela Hristiyan papaz, diyor benim mesela pe peygamberim diyor sakallıydı diyor, sakal bırakmıştır. Şimdi biliyor musun? Ama Müslüman alim, adam yaşı ilerlemiş, başı ilerlemiş, cemaatleri toplamış. Ya kalkıp ya ben, ya ben sen peki, ben, benim hani bunu artık mesela diyelim ki 80-90 yaşından sonra kaç sene daha yaşayacağım ki? Yani niye bu mesela efendim Cenabı hakkım Cenabı Peygamber'in bu mesela ortaya koyduğu bu geldiği mesela sünnet dediğimizde bu sünnet değil vacibiyeti yani vacib sünnet o yoldur yani onun takip ettiği yoldur onun ameliş vaciptir yani onu mesela işlem hale getirmek vaciptir. E bunu niye terk ediyorsun? E Demek ki bir ya işte ya, ya şu güne kadar işte efendim bu adama bak bu adam sakalıydı, sakalsızdı ya işte bundan sonra sakalı diyecekler. Veya yakınamadan korkuyor veya efendim başka bir şeyden korkuyor. Halbuki burada hiç bunu şey yapmaya gerek yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi koymuşsa ve bu, bu, bu mesela şeyde bu mesela sakal efendim vacibiyeti de bütün peygamberlerin şeriatından var olan ve üzerinde ittifak edilen. İhtilaf yok yani. İttifak edilen. Eski bir sünnet ve fıtrattan gelen bir hasrettir. Peygamber sallallahu Aleyhi Ssalem, hulafayı Rasheed'in, sahabe ve tabiinin tamamı uzun sakallıydılar. Bu kısa sakal bizden mesela, bizim asrımızda ortaya çıktı bizden niye ortaya çıktı? Ne zaman din gitti? Ne zaman efendim işte İslam mesela hükümleri mesela ortadan kaldırıldı, rafa kaldırıldı. Efendim diktatörlükle, zorbalıkla efendim yapıldı. Bunlar mesela tam şey olunca bu sefer Müslümanlar batı ülkelerine gittiler. Onların adetlerini özendiler. Onlara benzemeye çalıştılar ve geldiler kendi ülkelerindeki insanlara da bu hasreti ortaya koydular ve bu sefer efendim o sanki onu mesela onu işlerken, mesela sakal bırakırken yani sanki suç işliyormuşsun gibi. Sanki bir efendim emirlere karşı geliştik geliyormuşsun gibi, devlete karşı geliyormuşsun gibi, millete karşı geliyormuşsun gibi bir izlenim e, oluşturdular. E halbuki mesela her bu yapılan mesela bir fiil ve efendim faaliyet peygamberlerin gelen e, üzerinde itfak ettikleri sünnettir. Sakal tıraşı israf, vakit kaybı ve günah açığa vurmaktır. Mesela şimdi diyelim ki ben bir günah işledim. Günah işlediğim takdirde o günahımı gizli tuttuğum zaman hiç kimse benimle Rabbimin arasında kalır o mesela o günahı Rabbim dilerse affeder, dilese azap eder. Ama açıktan bir günah işlediğim zaman açıktan işlenen bir günahı seni şahit tutuyorum, öbürünü şahit tutuyorum, ötekini şahit tutuyorum. Mesela diyelim hanginiz mesela kim mesela beni o günah işlerken gördüyse kıyamet günde ya Rabbi ben bu adamı şu günahı işlerken gördüm diye yapacak yani. İşte onun için bu bununla beraberdir. günaha açığa, açığa vurmaktır. Sakal tıraşı için yine jilet tıraş sabunu vs. şeylere masraf yapılmaktadır ki bu da Allah'ın bize emanet olarak verdiği malı uygun olmayan işleri harcamaktır. Evet. Mesela ya bir de mesela bu yüzümüze sürdüğümüz bu fırçalar var ya domuz kılından üretilmiş mesela imal edilmiş mesela fırçadır. Bir Müslüman mesela her gün tıraş oluyorsa her gün o domuz kılını mesela suratına sürüyor. Ya ben niye bunu süreceğim ki kendime? Niye suratıma süreceğim? Niye Allah düşmanlarının efendim e, bütçelerini güçlendireceğim? onlar mesela gibi bütçelerini ortada mesela daha çok mesela efendim zengin olmasına sebep olacağım? İnsan efendim nerede kaldık? Hı. Yarın. Allah kıyamet gününde bunun hesabını soracaktır. Bu iş için harcanan paranın fazla bir şey olmadığı söylenemez. Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kim zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Zilzal suresi ayet 9. Yani şimdi mesela bir çıkıp desek ki ya bir jilette ne çıkar? Sen bir jilette ne çıkar diyorsun. Bir jilet bakıyor... O jileti hiç bitmiyor. O jileti tıraşın mesela sabunu, o jileti sabunu var. O jiletin vakti var. O jileti mesela aynanın karşısına geçip saatlerce mesela zamanını öldürmek var. Bak, zaman kaybında haram. Zaman israf ediyorsun. Mesela vallahu vallahi muhabbul musrifin. Allahu Teala israf edenleri sevmez. Mesela bir, bir tarafta zaman israf ediyorsun malı israf ediyorsun Allah'ın verdiği emanete karşı mesela o emaneti onun kullanacağı yerde kullanırken onun mesela razı olmadığı de kullanıyorsun kaç tane günah bir de kendisine getiriyor Aynı şekilde Müslümanın vakti çok kıymetlidir. Böylesi haram işleriyle zayi edilmemesi gerekir. Sakal tıraşı açıkça günah işlemek ve bunu herkese göstermektir. Günahını izhar edenlerin günahları af olunmayacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün ümmetim af olunur ancak günahları açıktan işleyenler müstesna diyor. Bakın Allah muhafaza buyursun ne kadar kötü bir şey. Yani o kadar demek ki şimdi mesela bu şey bu kültür anlatılmadı. Bunu bırak yani imamlar bile bilmiyorlar. Yani ben mesela bazen böyle biz geçen şeyde mesela şey ümredeyken bazı imam, imamlarla konuşuyoruz. Adam şaşıyor böyle. Cık, olur mu ya diyor? Nasıl olur diyor? Kardeşim adam kalkıyor neye göre bakıyor? Yani din mesela layık bir sistemin içerisinde dini arıyor. Kardeşim Laik sistemin programa ayrıdır, din sistemin programa ayrıdır. Sen laik sistemi din, dini laik sistemin ölçüsüne göre ölçemezsin, laik sistemi dinin ölçüsüne göre ölçersin. Yani din, hiç din kimseye teslim olamaz. Kimsenin emri altına giremez. Bakma bugün efendim işte din birilerinin emri altındadır. Bugün mesela bizim Türkiye'de açık için mesela e, bir şekilde bunun gizli bir tarafı yok. Kanunlarla. Efendim anayasanın 633. sayılı kanun maddesinde herhalde olsa gerek öyle mi yavrum? Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı direkt Başbakanlığa bağlı bir kurumdur. E, halbuki Başbakanlık Diyanet bağlı olması gerekirken ama Diyanet İşleri Başkanı çünkü layık, mesela, açık Mesela deniliyor ki layik ilkesinde biz mesela din hiçbir dinde etkilenme şeyimiz yoktur diyor yani biz hiç bir dini yani kabul etmiyoruz hep bütün dinler bizim nazarımızda şeydir ama devletimize bu din karışamaz e olabilir mi? Gelin bakalım siz şimdi bir bir insanın başını kesin efendim o insanı tutun din kadesi siz yürüyün e başı kesilen bir insan nerede yürür? Bugün öyle o ümmet o hale gelmiştir başı kesilmiş efendim e, kesilen bir baş haline gelmiş giyin elinden almış. Efendim her şey elinden almış. Ha benim istediğim şekilde yaşarsın, istediğim şekilde gidersin, istediğim şekilde giyinirsin. Sana efendim sakalını bırak dersem bırakırsın, kes dersem kesersin. Bugün mesela Türkiye'nin her yerinde öyle. Bırak yani resmi kuruluşlar, diğer kuruluşlar bile adam diyor ki kardeşim diyorsun sen sakalını keseceksin diyor. Millet böyle istemiyor seni diyor. Ben sakallı bir efendim kişinin benim mesesemde çalışmanı istemiyorum. Bak. Şimdi biliyor musun? Onu bırak bak mesela ben bir şeyi anlatayım Mekke'yi mi karamede? böyle benim gibi bir tane bir arkadaşın sakallı birisi vardı benimkinden de uzundu. Adam şoför yap, şoförlük yapıyor. Mesela Cidde'ye geliyor. İşte efendim orada Cidde'den gelen tü gelen Türk hacılar alıp götürüyor otellere bırakıyor. Şimdi oradaki o çalıştığı şirket ona demiş ki sakallı biraz toparla. Adam da öyle bir mesela kendi kendine şey oluyordu. Bıraktı işi şey sonradan. Yani Suudi Arabistan gibi bir yerde sakal tıraşının problemi yok. Az mesela devlet problem yapmıyor. Bu sefer efendim çalıştıran şirket problemi yapıyor. Şimdi biliyor musun? Yani böyle bir hale geldik yani. Ya bari kardeşim hani o adamı sen bari kendi günah, kendi mesela günahın içine batmışsan bari o adamı rahat bırak o, o adamızı. O onun vesilesiyle mesela serbest kal. Onu da bırakmıyor. Ya. Evet. İmamların sakal tıraşı konusundaki sözleri. Dört mezhep imamı Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki ve onların dışındaki ulemalar sakal tıraşının haram olduğuna ve tıraş olanın günahkar olup fasık olduğu görüşünde ittifak etmişlerdir. Bakın. Adam diyor ya ben işte Hanefi mezhebine tabiyim. E Hanefi mezhebine tabisin ama senin sakalın yok. Şafii mezhebine tabiyim. Senin i̇şte sakalın yok. Maliki mezhebi e yok. Bak işte bu dört mezhep imamı da diyor ki bunu mesela tıraş etmeni günahkardır diyor. Nerede bu geçiyor? El mevzuatü şerhü sünne Ebu Sünne bu Davud. Malikiler ile Hanbeliler sakal tıraşı haram etmeyi kabul etmişlerdir ancak bir tutamdan fazlasını almak mekruh değildir demişler. Onlar demişler ki yani efendim eğer sakallı mesela icabında toparlarsa o da daha önce söylemiştim İbni Ömer'in mesela e, hadisine dayanarak efendim İbni Ömer kendisi yani mesela onu yapmıştır. Mesela sahih hadisler bunu bastırıyor sahih hadislerde bunun yeri yok yani. Sayi hadisler zaten olduğu yerde efendim sahabe sözüne müracaat edilmez. Hani onlar demişler ki Malikilerle Hanbeliler yani şayet toparlamak isterse bir tutamdan mesela fazlasını efendim mesela şu şu kısımları kesebilir. Onun dışında diyor haramdır. Hanefilere göre sakal tıraş, tıraş, tıraş etmek tahrimen mekruh yani haramdır. Şafilere göre sakalı tıraş etmek mekruhtur. İmam Nevevi Müslim Müslim şehrinde Sakal konusunda on şeyin mekruh olduğunu zikretmiştir ki bunlardan bir tanesi de sakalı tıraş, et, tıraş etmektir. Ancak kadının sakalının çıkması bundan müstesnadır. Kadının onu tıraş etmesi müstehaptır. İslam fıkıhı ansiklopelisi cilt bir sayfa 223. Yani diyelim ki mesela bir kadında eğer şayet sakal çıkıyorsa olabiliyor. Mesela yaşlıdır efendim yaşlılıktan ötürü çıkıyor veya bazı kadınlarda çıkıyor. Yani bu yani sakal kadının sıtratında olmadığı için ne yapar kadın? O mesela çıkan sakalı tıraş ettiğinden dolayı günaha girmez. Yani bu mesela hani önceki geçen hadisle e, çelişmez. Anlatabiliyor muyum baba? Mesela önce geçen açtı mesela hani sakal yolma şey diyor ya yani o haramlığın içine girmiyor. Yani mesela o kadının mesela fıtratında olmadığı için fıtrat gereği olarak yani tıraş olsa bile harama girmez yani. Ama öz mesela sakal yok diyelim. Mesela bir yerlerde bir işte şey bir şey çıkmıştır mesela kıl çıkmıştır. Alıcıcımızı eline güzelleştirmek için yaparsa bu haramdır. Bakın. Yani bu bunun çok ince noktası var. Evet. İbn-i Haz Meratimül, meratibül icmada şöyle diyor, sakal tıraşının caiz olmayan çirkin bir davranış olduğu konusunda ittifak etmişlerdir diyor. Yani sakal tıraşı diyor, efendim tıraşının caiz olmayan çirkin bir davranış konusunda bir ittifak vardır diyor. Yani ulema arası ihtilaf yoktur. Yüz, Allah'ın yaratıcılık kudretinin ileri derecede ifadesini bulduğu bir organdır. Yani yüz diyor mesela, mesela Cenab-ı Hakk'ın mesela ileri derecede en çok önem verdiği bir organdır diyor. Ee, dolayısıyla bu organa saygı duyulması ve korunması gerekir. Çirkinleştirilmesi veya ihanete uğratılması değil. Abdullah bin Yezid el-Ensari radıyallahu teala diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yağma ve ibret amacıyla organların kesilmesini yasakladı. Yağma ve ibret amacıyla bile dahi olsa yine mesela o sakal da organlardan sayıldığı için kesilmesini haram saymıştır. Bunu Buhari zikrediyor. İbni Teymiye ihtiyaratül ilmiyede şöyledir. Sahih hadislerde belirtildiği üzere sakal tıraşı haramdır. O da mesela geçen hadislere dayanarak işte diyor böyle böyle sahih hadisler olmasına rağmen bu efendim sahih hadislere binaen sakal tıraşı haramdır. Kimse diyor mubah görmemiştir. Yani dur keselim işte bir şey olmaz dememiştir. Hanefilerden İbni Abidin mesela ki bugün e, mesela Hanefilerin en meşhur Reddül Muhtar, durrul Muhtar çok mesela e, meşhur bir Hanefile, Hanefi fikri kitabıdır. Erken sakal tıraşını kesmesi haramdır diyor. İmam de El -Um, um mesela diye bir e, kitap kitabın ismidir. Sakal tıraşın haram olduğunu belirtmiştir. Malikilerden de El Adeli İmam Malik'ten sakal tıraşının mecusilerin işlerinden olduğunu nakletmiştir. İbni Abdülber de Temhid Temhid'de, Temhid'de ola bir kitaptır. Sakal tıraşının haram olduğunu ve bunu ancak kadınlara benzeyen kadınsı erkeklerin yaptığını belirtmişlerdir. Çağımızda önder imamların Yolunda Giden Büyük Alimlerin De Sakalı Kesmenin Haram Olduğu Konusunda Görüşünde Birleşmişlerdir Diye Burada Böyle Bir Kayıt Düşmüştür Sakal Kısaltılabilir Mi Şimdi Mesela e, Sahih Hadisler Kısaltması Caiz Değildir Diyor Heh, Kısaltılabilir Mi Zaman Olur Zaruret Olur Durumlar Mesela Farklı Bir Yönde Olur Ki Bizim Mesela Türkiye Gibi Bir Yer Mesela Efendim Alimler bu konuda, ne? bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Elbette bu ihtilafın ayrıntılarının yeri bu kısa bir Risale değil. Tabi bu mesela şimdi diyelim ki niye ihtilaf etti, neden oldu, nasıl oldu, ne şekil oldu. Bunu mesela zaman istenen bir e, meseledir. Fakat şu, sözü ve fiili hadisler ışığında en tercihe saya, şayan görüş, sakal kısaltmanın caiz olmadığıdır. Bak iki görüş var. Bir caizdir mesela biri caiz değildir. En sağlam görüş caiz olmadığıdır. Yani olduğu şekliyle bırakmaktır. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şemailinde biri de sakalı çok idi. Müslüm. Sakalı çok idi. Dokunmamıştı sakalına. Bunu Müslim İmam Müslim rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun sakallı idi. Sahih-i Ahmet. Müslü de Ahmet de. Mesela bu da hadis kitabıdır. Enes bin Malik radıyallahu an onu anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını anlatırken sakalı şuradan şuraya kadar doldurmuştu dedi ve ellerini boynunun iki yarısına dolaştırdı. Bakın şöyle tuttu şöyle dedi ki Allah Resulü sallallahu şöyle getirmiş şuraya. İki boynu arasında şey yapmıştır. Şimdi Allah Resulü şu anda olsaydı Allah Allah derdik ya nasıl olur? E halbuki öyledir. Eee. Bunu da nerede gelmiş? Tarihi, Tarihu İbn Asakir. İbn Asakir'de bu hadis geçmiştir. Sahabe radiyallahu anhum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğle ve ikindi namazlarında Kur'an okuduğunu sakalının kıpırdamasından anlıyorlardı. Buhari bunu rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selemi sevdiklerini söyleyip de onun görüntüsünü ve ona benzemeyi sevmeyenlere ne demeli diyor? <gülüyor> Değil mi? Ne demeli? Allahü Teala şöyle buyurdu. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. قُلَنْ كُنْتُمْ تُحِبُنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, Allah da sizi sevsin. Ali i̇mran Suresi Ayet 31 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını eninden ve boyundan kısaltığına dair ise Hüccet olmayacak kadar çok zayıftır. Mesela şimdi... E, ...bazen deniliyor işte... ...eninde boyunda sağında solunda işte kesilmesi. Yani bu sahih hadisler karşısında diyor... ...delil olmayacak kadar zayıftır. Çünkü de, şey, e, usulde de öyledir. Yani bir meselede... ...sahih bir hadis varken... ...diğer efendim konuda... E, ...başka şeye... Gez, ...mesela e, zayıf hadisler amel edilmez. Caiz değildir yani. Evet... bazıları İbni Ömer Abdullah Hazreti e, şeyin oğlu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah R.A. Anhu'nun sözlerine binaen sakalın bir tutamdan fazlasının kesileceğini söylemektedirler fakat bu hüküm doğru değildir bir tutam mesela deniliyor ya bu mesela sahih hadislere göre doğru değildir Heh, mesela diyelim ki zaruret oldu öyle bir durum icap etti bundan bu sana caiziyet ortaya çıkar. Zaruri durumlarda mesela caiz neydi nedir? Mesela bazı durumlarda tıkanırsın, önün mesela kapanır. O durum karşısında ya en azından hiç olmasa madem şey yapayım mesela diyelim ki benim bu sakalama efendim ben bu kadar ya şurada mesela ben şu kadar mı kıpsam ne olur? Mesela desen onu yaparsan yani Allah Resulü'nün o sayı hadislerde geçen sevaba ulaşmazsın. O mesela cevaz terk terkeci yaptığından dolayı sevabın azalır. Ama sevabı tam kazanabilmek için aynen Allah Resulü'nün bıraktığını bırakmak. Böyle bir durum icap ettiği takdirde mesela efendim bir tutamdan altını mesela kısaltmak bu da mesela zaruri hallerde caiz görülmüştür. Heh. Zira sakalın olduğu gibi bırakılmasına dair sahih hadisler bu sözleri çürütmektedir. Değil mi? Mesela sahih hadis diyor ki böyledir. Sahih sünnetin olduğu yerde sahabe sözüyle amel edilmez. Çünkü kimsenin sünnete aykırı hüküm verme yetkisi yoktur. Sahabelerin radiyallahu anhum görüşleri değil rivayetleri hüccettir. Yani onların görüşleri değil Olan rivayetleri kimden rivayet ediyor? Peygamberden rivayet ediyor. Yani mesela diyelim ki bir sahabe çıkıp dese ki benim görüşüme göre böyledir dese o gö onun görüşü peygamberin hadislerine ters kalırsa rivayet o mesela görüş kabul edilmez. Ama ben Resulullah'tan şunu duydum, böyle buyurdu dese o rivayet kabul edilir. Ama diyelim ki o konuda o mevzuyla ilgili herhangi bir mesela konuda peygamber Efendimiz'e bir hadis gelmemişse bir efendim e, mesela o konuda Kur'an'da bir delil bulunmamışsa hadiste bir delil bulunmamışsa o zaman sahabe sözüne başvurulur o zaman o hususta sahabe bir şey söylemişse o mesela Kur'an ve hadis gibi Kur'an ve hadis gibi delil olur hüccet olur yani evet ayrıca Ömer ve oğlu radiyallahu anhunun bu sözü yılın tüm günleri için değil bayram günleri için demişlerdir yani şimdi bir tutam kesilsin demiş denilmiştir ama bir tutam ne zaman? Ya ben her zaman işte her hafta şuradan keseyim burada kısı şey yapayım şuradan altında mesela bir tutam alayım değil bayramdan bayrama denilmiş. Evet. Bu hususta en sağlam söz sahih hadislerin zahiriyle amel yani sakalın kısaltılmadan kendi haline salı verilmesidir. Allah daha iyi bilir. Fakat şunu iyi bilmeliyiz ki Sakalın bir tutamdan fazlasını kısaltılması meselesi iştihadi bir konudur. Bu konuda nasihatten öte sakalın bu ölçüde kısalttı diye kimseye baskı uygulanamaz. Yani bu bir nasihattır. Mesela bırakırsa bırakır o, o şekilde yani eğer ki illaki mesela yani kesmeksi mesela o kırpması gerekiyorsa o bir tutamdan aşağı kesmesi de caiz değildir diyor. Bir tutamdan az olacak şekilde kısaltmaya ise hiçbir delil yoktur bir tutama mesela yine bir delil var. Sahabe sözü, sözüyle ilgili bir delil var. Efendim ama bir tutamdan aşağısını efendim işte o konuyla ilgili mesela örneğin Suudi Arabistan'daki kralın işte efendim burada çene altıda bıraktığı top sakal gibi. işte Türkiye'mizde efendim işte ne diyorlar kirli sakal mı diyorlar ne diyorlar kirli sakal gibi bunlar mesela bu hususta hiçbir delil yoktur. Evet. Allah bu, bu şeyden dolayı mesela sakallarını bir tutamdan az olacak şekilde kısaltanların bu hatadan dolayı da diyor Allah'a tövbe etmeleri gerekir. Bakın çok ince bir meseledir yani. Allah kendisine yönelip tövbeleri kabul eden, tövbeleri kabul edendir. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Tamamı idrak edilmeyenin tamamı terk edilmez. Ve az şey birçok şeyden daha hayırlıdır. Sakalını kısaltan ve bu davranışında hatalı olmakla beraber sakalını tamamen tıraş edenden hayırlıdır. Mesela yani tamam hayli bir şey yok. Adam mesela tutmuş mesela birisi var sakalını kökten kesmiştir. Birisi de var mesela bırakmıştır ama az bırakmıştır. Ama o az bırakan da yine o bırakmayanlar hayırlıdır diyor. He. Bu konuda halk arasında şöyle bir misal vardır. İnsanların Ayıplarından gücünün yettiğini bile bile yerine getirmekten kaçınan kimse kadar ayıp görmem. Tamamen bırakmayıp gücü yettiği halde sakalını kısaltan gibi. Oysa bu elde olan bir şeydir. Bizden bir şey gerektirmediği gibi bize mal ve zaman tasarrufu sağlar. Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine icabet edin. Ahkâf Suresi Allah 31. Allah ve Resulü'nün seven, Akıllı Müslüman kardeşim diyor. Şu sözün sahibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet etmekten kaçın. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Buhari. Ee, ondan sonra sakalını kestiği zaman kafirlere diyor benzemiş olursun ki bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve şu sözüne muhatap kalırsın. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Ebu Davud sahi. Bunlar mesela hep hadisle yani, ayet hadis. Ey Allah'ın kulu, sana şu hadisi de diyor hatırlatmak istiyoruz. Eş'as bin Süleyn şöyle dedi, halamdan duydum. Amcasının şöyle dediğini anlattı. Medine'de yürürken arkamdan bir insan, izarını yukarı kaldır. Böylesi takvaya daha yakındır. Ben diyor Medine'de yürüyordum, izarım aşağıya. Yani izar der ki, izar mesela göbekle diz kapağı arasını kapatan bir örtü hani şimdi hacılar mesela şeyde gidiyorlar ihram mesela. O mesela altı altı i, i, mesela. O izar dediği alt kısma bağlanan mesela parça. O benim izarım diyor aşağı sarkmıştı diyor. Bir baktım ki arkamda birisi dedi ki ey Allah'ın kulu izarını kaldır. Bu takvaya daha yakındır. Bir de ne göreyim o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah bu uzun bir hırka dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben senin için bir örnek değil miyim buyurdu. Ya dedim ki ya Resulallah yani bu bir hirkadır mesela hani benim mesela diyelim ki biraz aşağı sarkmışsa ne olur? Diyor ki mesela Allah o, o mesela söze karşı ben senin için örnek değil miyim? Dediğinde ondan sonra izarına baktım diziyle ayaklar arasında bacaklarının yarısındaydı. Sahi şemailü tirmizi. Yani mesela burada da topukları aşan noktada mesela bir giyimin mesela Haram olduğunun delilidir yani. İzarına baktım ki diziyle ayakları arasındaki bacakları arasındaydı, yarısındaydı. Ey sakalları tıraş eden Müslüman kardeşim diyor. Sen bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mazaretler sıralarken o da mesela daha ondan önceki hadiste geçmişti mesela Kisra'nın elçileri gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların sakal tıraş ettiğini görünce yüzünü çevirmişti ondan. Mesela mesela size ne oluyor kim böyle emretti o da mesela demişti ki onlar da bizim Rabbimiz kisra bunu emretti. Allah Resulü de ona cevap demişti ki benim de Rabbim bana sakal uzatmamı, bıyıkları kısaltmamı emretti. Yani e düşün mesela diyelim ki böyle bir durum karşısında ya ben işte yapmadım dediğin zaman Allah Resulü ey mesela benim ümmetim bak ben sana örnek değil miyim derse durum ne olacak o zaman daha farklı olur. Evet burada bu Sakal konusu, bu işte fıtrattan gelen on konuyla ilgili şeyimiz, bu bitmiş oldu. Ve efendim, e, nerede kalmıştık? Bu geçen e, farkındaysanız, on şey fıtrattandır. İki tane hadis gelmişti. Bir hadis, efendim beş şey fıtrattandı. Bir hadiste on şey fıtrattandı. Biz bu on şey hadisteki fıtratın üzerindeki e, sakal üzerinde durmuştuk. Şimdi Allah nasip ederse onu devam ediyoruz. Diğer konumuza geçiyoruz. Biiznillahirrahman. Ve zamanımızdan aşağı yukarı dolmak üzere. Başınız ağırmıyor değil mi inşallah? Allah cümlemizden az olsun. Evet. Ne dedik? On şey fıtrattandır. Oradan alıyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz. O konuyu öyle kapatıyoruz inşallah. Bıyığın kesilmesi. Onun efendim izahını yaptık. Mezheplerdeki durumlara göre, Şafii'lere göre, Malikilere göre, Hanbelilere göre, Hanifilere göre bunun mesela geçen açıklamasını e, okuduk. Ondan sonra sakalın uzatılması. Bu konuyu da bitirmiş olduk. Misvak, ileride geleceği için onun üzerine durmuyoruz. İstişak, ileride geleceği için onun üzerine durmuyoruz. Buna su vermek. Mazmaza, bunlar hep abdest bölümünde gelecekleri için onu ayrıca mesela üzerinde durmuyoruz. Ağza su çekmek, tırnakları kesmek, parmak mafsallarını. Efendim yıkamak, koltuk altını temizlemek, etek tıraşı olmak ve istinca yapmak. Bunlar ileride geleceği için bunu ayrıca mesela bir konu olarak işlemiyoruz. Çünkü konu gelecek ileride. Başka bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhı'dan şöyle buyurdu. Eğer ümmetime zor gelmeyecek olsaydı her namazda misvak kullanmayı emrederdim. Bu misvak da çok mesela müteakid yani teekitli sünnetlerdendir. Bu da ileride inşallah geleceği için bu üzerinde de durmuyorum bu hani konumuz e, taharet ya, şimdi taharete gireceğiz ya bu esas taharetten bu konular açılıyor yani. Diğer bir hadiste Sel bin Hanzeli teala anhu'dan, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu siz kardeşlerinize gideceksiniz bineklerinizi düzeltin ki insanlar arasında bir ben gibi belirgin olabilirsiniz. Allah çirkini ve çirkinliği sevmez. Yani bakın burada haşa yani insanın yani diyelim ki yüzündeki çirkinlik veya işte efendim boyundaki veya posundaki veya elindeki veya ayağındaki çirkinliği kastetmiyor. Yani o kastettiği çirkinlik diyelim ki dağınık bir Müslüman gibi. Yani ama diyor toparlanın güzel bir sene saçınızı tarayın, sakalınızı tarayın, elbiselerinizi güzel bir şekilde ütüleyin tertemiz ki O girdiğiniz toplumun içinde bir ben gibi görülesiniz diyor. Heh. Çünkü niye? Allah çirkini ve çirkinliği sevmez? Başka bir şeyde de Allah temizdir, temiz olanı sever. Evet. Bir ayet kerimede ise şöyle buyurdu. Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Bu okumuş olduğum hadis Ebu Davud'da geçiyor. Efendim bu okumuş olduğum ayette Bakara suresinin 222. ayetinde geçiyor. Ebu Malik e, Malik Eş'ari radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Temizlik imanın yarısıdır. En nezafetu Müslüf temizlik imanın yarısıdır. Evet, bu da müslimde geçiyor. Osman bin Affan Allahu Teala Anhu da şöyle buyurdu: Her kim Allahu Teala Celle Cellehun emrettiği gibi abdest alırsa, farz namazlar arasındaki günahlara kefaret olur. Bakın. Evet, bu hadiste Müslim rivayet ediyor. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Namazın anahtarı temizlik Abdest teğmimdür Yani gerek abdest gerek temim te İkisi de mesela namaza kapı açtığı için Mesela gerek usul olsun gerek cünüp cenabetten olsun gerek abdestten olsun Mesela her iki efendim temizlik maddesiyle suyla de efendim, abdestle de temimle de Bunları gerçekleşmiş oluyor Namazın anahtarı Temizlik abdest veya teyemmümdür. Girişi tekbir almaktır. Namaza girerken ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber diyoruz. Bu tekbir almaktır. Çıkışı selam vermektir. Evet. Bu da yine efendim Ebu Davud ve birkaç tane efendim şey rivayet ediyor. İşte efendim Tirmizi rivayet ediyor. İbn Mace rivayet ediyor. Darimi rivayet ediyor. Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor ve vesaire. Evet. Şimdi burada bu şeyin temizlik konusuyla ilgili meseleyi görmüş olduk. Evet, şimdi burada bir e, müellifin bir ön sözünü okuyalım inşallah. Hamd alemlerin Rabbine salat onun nebisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin temiz ehli beytine, aline ve ashabına olsun. Dostlarımdan bazıları Allah onları muhafaza etsin. Metni yani kelimeleri az, manası çok. Hem okuyan hem de okutan için Kolay olup ilk defa fıkıh ilmine başlayacak kişiler için ezberlenebilen konu, bölüm ve maddelere ayrılmış şafiî mezhebine ait fıkıh konuları kapsayan bir eser yazmamı istediler. Allah'ın tevfik ve rızasına dayanarak da ve sevabı ondan umarak bu işe giriştim. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu dilediği şeyleri işlemeye kadirdir. Kullarına karşı çok büyük lütuf sahibi ve onların yaptıkları her şeyden gizli ve aşikar her iş, her işten haberdardır. Evet, Kadı Ebu Şucca, doğumu 433, vefatı 593. Bu müellifin bir şeydi. Bu kitabın esas metni 30 sayfadan ibarettir. Ben bunu 1200 sayfaya kadar çıkardım. Bunu mesela bu metin efendim, Şafii fıkhına ait bir metindir. Ama ben mesela Hanifi'yi de ekledim, Maliki'yi de ekledim, Hanbeli'yi de ekledim ki mesela sadece bir efendim şeyde kalmasın ama metin önemli yani. Evet, şimdi metni okuyoruz. Kitab ihkamı tahare. Taharet kitabının hükmü. El miyahu lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Ma'us sema'i. Girişimde bulunuyoruz ki en azından hiç hiç olmasa yani bir girişim olsun. Ma'us sema'i. Ma'ul ve ma'ul bahri ve ma'ul nehri ve ma'ul bi'ri ve ma'ul ayni ve maul selci ve ma'ul berdi. Sonra miyahu ala arba'ati aqsam. طاهر مطاهر غير مكروه وهو الماء المتق والطاهر مطاهر مكروه وهو ماء المشمس والطاهر غير مطاهر وهو ماء المستعمل والمتغير بما خالته من من الطاهرات وماء النجيس وهو الذي حلت فيه نجاسة وَهُوَ دون, دُونَ الْقُلَتَيْنِ اَوْ كَانَ الْقُلَّتَيْنِ فَتَغَيَّرَ وَالْقُلْتَانِ خَمْسُ مِعْتَ الرِّتْلِ الْبَغْدَادِيِّ تَقْرِيبًا فِي الْأَسَحْ Evet. Birinci kitabın kelime manası kitab-u t-tahara el-miyahu el-miyah burada kelime manası var el-miyahu miyah sular demektir el-miyahu sular elleti o sular ki Yecuzu caiz olur. Sahih olur o sularla. Neyle? Biha o sularla. Ne caiz olur? Tathiru. Temizlik caiz olur. Ne? Kaç tanedir bunlar? Seb'un yedi tanedir. Seb'un miyahin yedi sudur. Maus sama. Maus su sama gök suyu. Maus sama gök suyu. Ve maul bahr deniz suyu. Ve maul nehr nehir suyu. Ve maul bir kuyu suyu. وَمَاُ الْاَيْنِ Pınar suyu وَمَاُ الْسَلْجِ Kar suyu وَمَاُ الْبَرَدِ Tek kelime kelime söylemiyorum zaman almasın diye yani. İnşallah onu incelersiniz biraz. Hem bu manada biraz e, Arapçada da bir e, şey olur. Yani bir öğrenme olur. He ya şu ma neydi? ayn neydi? Efendim işte selç neydi mesela. Selç kar demektir. وَمَاُ beredi Dolu suyu Barat dolu demektir. Evet. Bir doğru olmakla beraber ...mesela serinlik manasını da ifade eder... ...ama burada dolu... ...summe sonra... ...el yahu, ...sonra sular... ...ala erbaati eksamin... ...dört kısım üzeredir... ...nedir o dört kısım... ...tahirun mu tahirun... ...temizdir, temizleyicidir... ...yani suyun hem kendisi temiz... ...hem de temizleyicidir... ...gayru mekruhin... ...mekruh olmayan bir sudur... ...nedir bu... ...ve bu su... ...o su yani o mekruh olmayan su ve huvel maul mutlak o mutlak olan bir sudur. Vettahirun <Sessizlik> mutahhirun gelecek zaten o mutlaklar izahat geleceği için ben o toplu manada inşallah inşallah onu göreceğiz. Sadece bu metni bitirmek için şey yapıyorum. İnşallah haftaya da da biznillah onun efendim detaylar üzerinde duracağız. Vatahirun, <Sessizlik> mutahhirun <Sessizlik> <Sessizlik> yine temizdir ve temizleyicidir ama mekruhun mekruhtur. Yani o su birincisi neydi? neydi temizdir temizleyicidir ama mutlak bir suydu yani mekruh değildi ikincisi temizdir temizleyicidir ama efendim mekruh bir sudır nedir o su gökte gö güneşin ısısıyla kendi halinde ısınmış efendim bir suyun mesela güneş altında kala kala ısınmış bir hale bu genelde mesela e, mesela çok e, sıcak ülkeler Suudi Arabistan gibi ülkelerde Mesela bakır kalplarda efendim güneşin önünde bekletilmiş eskide bakır kapları belki siz hatırlamazsınız Cafer abi bilir. Hani o bakır kapları kalaylıyorlardı Cafer abi o şey o mesela bakırdan yani insanlar zehirlenmesin diye mesela o bakır kaplan içindeki o kalaylar o güneşin ısısıyla mesela o kalaylar söküldüğü zaman kişi onunla abdest alır veya yıkanırsa o mesela kalaylardan efendim o insana mesela bedenine yapışmadan ötürü hastalık baras gibi bir hastalığa neden olduğu için böylesi mesela sularla suları kullanması mesela e, mekruh görmüşlerdir ve ancak o su ne olur? Mesela kendi halinde diyelim serinleşir o zaman sıkıntı yok. Yani onun kerahati kalkar. Bu böyle olmakla beraber çok soğuk ve çok sıcak su da öyledir yani. Çok mesela elini yakacak bir soğuk mesela elini böyle şey yapacak üşütülecek bir soğuk mesela bazı öyle bir durum oluyor ki elini suyun altına götürüyorsun neredeyse parmağın kesiliyor. Çok soğuk ve bir de çok sıcak o da yani aynen bunun gibi mekruhtur. وَالتَّاهِرٌ غَيْرٌ مُتَّاهِرٍ Bir suda var ki tahirdir, temizdir ama غَيْرُ مُتَّاهِرٍ temizleyici değildir. Nedir o? وَهُوَ maul الْمُسْتَعْمَلُ O suda kullanılmış olan bir sudur. Yani bir su nasıl kullanılmış? Abdestte veya işte efendim gusulde kullanılmış olan bir su temizdir. Yani necis değildir ama sen onunla ikinci kez abdest alamazsın. Onunla ikinci kez gusul alamazsın. Çünkü o kullanılmış bir su. Vall mutagayyiru bima halatehu. Bir de o şey ki mutagayyiru değişmiştir yani. Mesela bir su o su mesela diye temiz ramad değişmiştir. Neyle? Bima halatehum minet tahirat. Yani o temiz olan bir şeyin o suyun içine girmesiyle beraber o suyun şeklini değiştirmiştir. Su temizdir ama içine yoğurt düşmüştür mesela. Yoğurt üşmekle beraber yoğurt pis değildir, necis değil ama yoğurdun içine düşüp o suyun vasıflarda üç vasıflardan birisini değiştirdiği için yani şu bir esastır. Bir su ki üç vasıftan birisini değiştirirse o su efendim kullanması uygun olmaz. Bir kokusu tadı ve efendim bir de rengi, koku, tadı ve renk bu üç vasıftan birisini değiştirdiyse o suyla abdest alınmaz, gusül alınmaz. Evet. İşte böylesi bir şeye diyelim ki bir su katılmışsa efendim temizdir ama kullanılmıştır ve buna bir şey katılmış pirinç, pirinç tanesi katılmış veya ama diyelim ki katılmış bir şey bir mesela pirinç tanesi katılmış mesela rengini değiştirmiş veya değiştirmemiş diyelim ki yoğurt mesela girmiş o suyun içine ama baktığınız zaman ya bu yoğurt mu su mu veya süt mü su mu. Yani o ayrımı yaptıktan sonra ha gerçekten sudur kanatı verdikten sonra yani onun o mesela düşen şeyi onun mesela rengini değiştirme özelliğini kaybetmedikten sonra onunla bir sıkıntı yok evet. Ondan sonra bir de wamaun necisun bir de necis olan bir sudur. Bunlar zaten e İnşallah bir dahaki derste onu işleyeceğiz maun necis yani necis pis olan bir su yani onunla ne abdest alınır ne gusul, gusulda kullanılır ne elbise yıkanır hiçbir şey yıkanmaz. bak bu müstahamel olan suda yıkanılabilir yani affedersin mesela adam abdest alırken diyelim ki veya işte gusul alırken yani içine mesela ufak su dök, dökmediyse yani o insanın kendi bedenindeki o su mesela o kabın içine döküldüyse o mesela gerektirdiği de o yani o kaptaki o su suyu içmek de caizdir yani herhangi bir sıkıntı yok yani sadece onunla abdest alınmaz, de kullanılmaz. Elbise yıkanılabilir, kapkaşık yıkanılabilir, caizdir yani. Ama mesela adam midesi kaldırı kaldırmaz o ayrı bir konu. Yani necis değildir. Diyelim üstüne, üzerine, üzerine sıçradı. Necis değildir yani. Ha bu su benim üzerime sıçradı. Bu necistir, değildir yani. Ha, i̇çine necaset girmedikçe. Affedersin sidik veya işte efendim büyük abdest gibi. Evet. Bir de bir su var ki, maun necis yani necis olan sudur. Nedir o? Ve huvellezi o su ki, Hallet fihi, onun içine bir şey düşerse, ne düşerse? Efendim, içine bir şey düşmesiyle o suyun necasetun, bir necaset o suyun içine düştü. Ve huve dûnel kulleteyni, ve o bir iki kulleten, kulleteyn miktarını aşan bir şeyin içine girmişse. Mesela diyelim, iki kulleteyn miktarını aşmışsa o su pis, pis olmaz. Bazı ulemaya göre, efendim pis olur, bazı ulemaya göre pis olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve birisi gelmişti dedi ya Resulullah bizim mesela efendim hayvanlarımızın uğrak yerleri vardır. Efendim efendim kuleteyn hükmünde olan mesela bazı sular var bazı hayvanlar geliyor o suların içinde mesela şey oluyor biz bu suları kullanabilir miyiz? İki kuleteyn miktarına ulaşırsa bunda bir sıkıntı yok. İki kuleteyn demek aşağı yukarı takriben günümüzün 200 litre civarındaki bir ölçü birimi diyelim bu mesela nevkâne kulteyn veya iki kulteyn olduysa fe tagayyere bu mesela değişirse ve kultâni mesela burada şimdi e, kulteyn'in miktarını veriyor bu tabi İslami ölçüler içerisindedir vel kultâni nedir kulteyn hansumiyeti rıtılın bağdâdiyi takriben yani bu mesela bağdat ritli yani şer'i rıtıldır şer'i ölçüdür yani mesela 500 yüz diyor 500 ritla ulaşan mesela bir su yani 500 rıtıl işte bizim mesela günümüzdeki ölçüm ve mesela şeylere göre aşağı yukarı takriben yani 200 litreyi geçmeyecek mesela veya hani inşaatlarda kullanıyoruz ya mesela bidon mesela bakıyoruz mesela o inşaatlarda kullandığımız bir su bidonları var oluyor mesela eskide vardı şu anda gene, de, gene var ama yani o kadar yok. Mesela o su bidonu veya efendim diyelim ki yani metre olarak bir metre mesela bir metre efendim Eni bir metre boyu bir metre efendim yani bir metre uzunluğu bir metre derinliği bir metre yüksekliği olan bir su da bu da temizdir yani. O da onu, o dedir yani. Yani 200 me mesela litreyi geçmeyen bir su efendim temizdir. Ama mesela bazı ölema demişler ki 25 kare metre metre kare içerisinde olan bir su hükmünde olan su ancak temiz olabilir diye bazı mesela ölema bu ileride bunu göreceğiz inşallah. Bu Allah nasip ederse bizim bu bu hafta girişimde bulunmuş olduk. Biz şu anda Temizlik Kitabının efendim sular bölümünün kısmındayız. İnşallah haftaya bu bölümün efendim toplu manaları ve o e, konuyla ilgili efendim işte mezheplerdeki o mesela konuyla ilgili neler mesela şey yapılmış o konuyu işleyeceğiz. İnşallah e, bunu burada noktalıyoruz. Şimdi bu arada sorularımız biz saatimizde doldu. Ee, bu arada sorularımız varsa e, tavsiye edeceğimiz bir şey varsa e, Cafer abimiz buyurun herhalde sizin tavsiyeleriniz bize olacak. Güzel şimdi bu e, güneşte suyun ısınması meselesi o zamanlar e, imcanlar o kadarmış e, bakır kablarda insanlara zarar görünmesin, hasta olmasın diye, öyle bir şey evet. e, şey olmuş şimdi. E, Teknoloji genişledi, şartlar değişti. İşte plastik bidonlar var. Başka kablar var. Evet. İşte güneşin enerjisinden şu an yararlanıyor. Evet. Kışın, yazın ısıtıyorlar güneş ısısından suyu. Suyu kullanıyorlar mesela evde, evet. mutfahta veya banyoda, şurada, burada. Evet. Bunlar Güneş ısısından kullanılan suyun bir mahsuru var mı İslam açıdan? E i̇şte tamam mı? Buradan ee, çok sıcak e, bölgelerde efendim işte o bölgelerin mesela bölgelerdeki bakır kaplardan yani esas ölçü buradan geliyor yani bakır kaplarda ısınmış bir su ise o bakır kaplarda ısınan bir suyun baras hastalığı diye bir hastalığa neden ol olacağı için bu e, ölçüden cilt hastalıklara sebebiyet veren bir hastalık olduğu için hatta bunu de tespit etmişlerdir. Bu son mesela zamanın alimleri. Bu konuda mesela fikirler beyan etmişler. Böyle bir durum karşısında çok sıcak yerlerde, bakır kaplarda, ısınmış kaplarda mesela o suyun soğumasını mesela diyelim çok sıcak değil de yani mesela biraz serinlenmiş bir hale geldiğin takdirde, onu kullandığın takdirde bu kerahat kalkar ortada. Ama işte dediğimiz gibi mesela çok sıcak su da öyledir. Yani mesela diyelim şimdi bir su var ki elinizi o suyun altına götürüyorsunuz ama eliniz yanıyor böylesi bir suyla yıkanmak abdest almak da mekruhtur veya bir su çok soğuktur elinizi o suyun altına götürdüğünüz zaman o götürdüğünüz su mesela sizin elinizi donduruyor bu da me me mekruhtur ama onun kerahati nasıl kalkar o çok soğuk su mesela biraz ılıklanırsa onda kerahat kalkar o çok sıcak su biraz ılıklanırsa onda da kerahat kalkar bunda durumu böyledir abi evet Şimdi ya biz e, camilerde falan adlı ama çoğu camide sıcak su yok. Kışın özellikle evet. sular aşırı soğuk oluyor. Dediğiniz gibi hani evet. el uyuşma noktasına geliyor. Uyuşuyor yani fazla evet. tutunca. Evet. E, başka su da yok. Yani yapacak bir şey yok. O şey evet. sıcak su bulma imkanımız yok. yani evet. Mecburen alıyoruz orada. Evet. O mekruhluk durumu kalkar mı o durumda? Kalkar. Çünkü zaruret vardır. Zor. Bir de, buyur bakalım. Siz tamamlayın. Ben başka bir şey soracaktım, onunla alakalıydım. Buyur, buyur. Cahar abi, buyur. Ha. Ben de, Hüseyin, Maynokono'dan şey yapıyordum. Ben yerken şey yapıyordum, Hüseyin müşkifleri bana verdi. Ee, mesela Erzurum'da bizim oralarda, çoğu yerde siz aslı bulmak mümkün değil. Evlerde, cüyümle suyu karmutla abdest alırlar tabi onunla başka da evet. mesela bir yere gidiyorsun bir çeşmeye veya bir caminin bile sıcak su yok evet. ee, sizin de edici bir soğuk suyu altı yerine tuttuğunuz zaman zaten ondan cebelleşiyorsun evet. o abdesi nasıl aldığından haber olmuyor yani evet. ee, e, bu arada tabi suyu biraz daha çok kısıtlı az açtığınız zaman insan tahammül edebiliyor abdesi alabiliyor ama birer su az, az açtığın zamanda elin donduruyor. Bu sefer abdestin şeyinden sen o soğukla zebelleşiyorsun yani. Evet. Onunla uğraşma şey oluyor. Hasıl meydana geliyor. Evet. Doğru. Sıcak evet. su soğuk aynı. Evet. Şimdi e, şey yukarı, e, Hüseyin Efendi ile aynı e, sorduğunuz soru hemen bir benzerliktir. Şimdi mesela e, zaruri hallerde mesela böylesi durumlar karşısında ihtiyaç olduğu zaman bunda bir sakınca yok. İhtiyacın olmadığı yerde mesela ama diyelim ki böylesi bir durumda bir insan özürlü olup mesela özürlüdür, hastalıklıdır adam. Mesela çıktı o sudan başka bir suyu bulmasa da mümkün değil. bende tespiti yapılmış ve korkulacak bir hastalık durumu var. O suyu kullandığı takdirde hasta olacaksa o suyu bırakır teyemmüm yapar. Burada da mesela böyle bir kolaylık da var. Onun için bunları da bir şey yapalım. Tabi bu zaruri hallerde. Yani ya can benim işte efendim ya böyle bir şey vardır ee, ben hemen bunu şey yapsam de, deme değil de evet. ancak böylesi bir durum karşısında işte özürlü bir insan hastalıklı bir insan durumu karşısında böylesi durumlarda da efendim şimdi zaten ileride teğmüm konusu gelecek inşallah eğer ömrümüz bu işe el verirse teğmüm konusunda mesela bu geçiyor teğmümün mesela niçin teğmüm yapılıyor suyun olmadığı bir yerde. Mesela temim yapılıyor. es su mesela su, bir takım suyun şartları var. Mesela o su, su bazı yerde bir durum var ki su var ama suya mesela ulaşmak engeli var. Düşman var mesela suyun yanında. Sen oraya gittin zaman bedenine zarar gelir. Veya bıraktığın takdirde malına zarar gelir. Mesela bırakırsın gidersen abdest almaya gelene kadar mesela bir korku var ki malın çalınır. Öyle bir zarar var. Veya suyun başında yırtıcı bir hayvan var. Öyle bir zarar var. Veya hastasınız suya dokunamıyorsunuz. Öyle bir zarar var. O zaman teyemmüm gerekiyor. Süre, evet. Su necilse e, su o su, suyla abdest alınmaz. Yani, Hiçbir şey. E, su yine teyemmüm. Mesela diyelim ki orada aradınız, o necil suyun dışında başka bir şey yok. O zaman teyemmüm. Evet. E, Buyur canım benim. Ben e, bu kıl işte fıtratı aykırı e, fıtratın alan yarattığı işte değiştirilmesi hakkında Bayanlar için, bayanlarda siz e, hani sakal çıkarsan, onun evet. fıttat aykırı olduğu için, onun için de bir hastalık gibi bir şey olduğu için evet. e, değiştiriliriz. Mesela bu işte kaşlarda olabilir mi yani böyle bir durum? Veya da normalde erkekte belki problem değildir ama bir bayanın mesela diyelim bir bayanın kaşları aşırı erkek gibi fazla, evet. onun fıttatın aykırı olmuyor mu o aşırı kaşlarına fazla olması? Yok o kaş konusu değil, farklıdır. Kaşta mesela e, bitirin söz, sözünüzü. Bu kadar mı? Şimdi bu sakalla kaş durumu farklı. Şimdi sakal fıtraten erkekte olduğu için kadında fıtraten bu çıkmaz yani. Kaş erkekte de çıkar, kadında da çıkar. Şimdi bir kaş ki diyelim efendim veya kirpi mesela kirpik mesela e, mesela gözde çok aşırı bir şekilde rahatsız edecek bir durumu meydana getirip görmesini engelliyorsa onu hafif mesela kırpabilir. Mesela kaşta da öyledir. Gözünü kapatacak veya şey yapacak bir şekilde öyle bir yani zarar verecek görmesine engel olacak bir durumu meydana getirirse bunun mesela inceltmesine değil de yani kısaltmasına cevaz var. Ama ya mesela genelde zaten bu kaş konusu veya kirpi konusu, bu kirpikle kaş konusundaki durumlar genelde yani belli fıtratın içerisinde bir özelliktir yani uzamıyor fazla. Hatta bazen ben görüyorum mesela çok yaşlı insanlarda bak mesela Cafer ağabey mesela mesela onun da kaşı, ben de bir zaman mesela biraz azdı ama ben de biraz ama maşallah 12 benimkide daha gürüdür yani. Mesela o kaş bir zarara mesela göze bir zarar vermiyor. Göze bir zarar vermediği için... Bu dinen herhangi bir misal almasına da bir e, yani cevaziyet verilmemiştir. Çünkü zarar vermiyor. Ama zarar zararın olduğu yerde mesela diyelim görmesine engeldir. İşte efendim ama güzellik için değil. Mesela Bayan için, bayan için de aynıdır. Erkek için de aynıdır. Bu durum oluyor o zaman da? Yok. Ele, ele, bir... Sakal sadece. Ya benzeme sakal konusundadır. Mesela o kaşlarda benzeme noktası yok. O çünkü onun elinde olan bir şey değil yani. Yani fıtratında, erkekte de o kaş var, kadında da o var. Ama fıtratında kadının sakalı yok yani genelde. Bir de bu şey mesela insanlar için de öyledir. Yani bu mesela iki cinsiyet mesela sahibi olan insanlar için. Yani erkekliği ve kadınlığı belli olmayan insanlar için de. Mesela diyelim ki eğer bir insan, yani bir erkeklik yönüyle daha çok meyilli mesela sakal varsa, mesela erkek cinsiyetini taşıyorsa yani köse insanlar veya işte buna hani şey mesela iki cinsiyet Yani bazen erkekliği kadınlığı belli olmayan mesela insanlarda bu olur ya bunda da herhangi bir sakınca yoktur mesela diyelim ki eğer mesela çok çıkıyorsa erkeklik yönüne ağırlık mesela varsa bunu mesela erkek olarak kabul edilir onun mesela şey yapılmasına gerek yok ama kadınsa yani kadınlık özelliği varsa efendim o zaman o çıkan sakalık almasına herhangi bir sakınca yok. Bunun bir e, dine, din din buna herhangi bir müdahaleyi yapmıyor. Ama kaşlarda böyle bir şey yok yani. Kaşlarda sadece dediğimiz gibi mesela şayet kaş onun görmesini engelliyorsa işte efendim onun e, mesela e, görme duyusuna mesela zarar getiriyorsa ondan mesela hafif bir kısaltmada bir sakınca yok, yolma yok yani dediğimiz gibi. Ama mesela sakalda bu, bu durum değişiyor yani. Ha bir tane çıksa alınabilir yani mesela. Fakat dediğimiz gibi mesela güzelleşmek için. Diyelim ki işte alıyor cımbızı eline. Burayı mesela alıyor. Şurayı alıyor. Burayı alıyor. Şurayı alıyor. Mesela kaşı alıyor. Burayı inciltiyor. Buna şey yapıyor. Bu yasak yani. Dinen bu yasaktır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın fıtratını bozanlara lanet etmiştir. Allah Celle Celaluhu. Bu fıtratı bozma yani. Mesela yani adeta şu yani işte Allah'ım sen tamam bu kaşı verdin bana ama kaşı sen verdin ama ben beğenmiyorum senin yaptığını. Ben burada kesmem lazım. Şuradan inceltmem lazım. Şuradan efendim işte cımbızlamam lazım. Daha güzel olsun. Daha güzel bir görünüm versin. İşte sen daha beni güzel yaratmadın gibi Allah'ın yaratışına bir itiraz var yani. Evet. Yani olmadan dokunmamak. Zaruret olmadan dokunmamak. bayanlarda ki yapılması gereken şeylerle alakalı bu işte alınması gereken veya bu, bu tarz şeyler hakkında böyle açık hadisler var mı yoksa genel hükümlerden mi bu konuda Tabii yararlanıyorsunuz? Hiç işte kimse geçen hadis açık hadis yani işte kaşını aldıran, işlerini güzellik için. açık. Kaşını aldıran ibaresi de vardı değil mi orada? Ben dikkat etmedim ne evet, o kadar. Evet. başka so Mustafa Efendi herhalde sizin evet buradan yani önemli olan şimdi gerek erkek olsun gerek kadın olsun önemli olan Rabbinin rızasını kazanmaktır yani mesela Cenab-ı Hak yarattığı kuluna neyi emrettiyse Müslüman ona teslim olacak evet, buyurun Sakalla alakalı e, ayetlerden e, delil ayetlerden bir tanesinde Allah'ın yarattığında <gülüyor> değişme yoktur demiştiniz. Bu ayet e, bu konuyla alakalı mı? Mesela yani ilk etapta bakıldığında bu sanki bu ayet bunu ça çağrıştırmıyor gibi, farklı bir şey farklı bir şey üzerine gelmiş gibi duruyor, evet. değişlik yoktur derken sakalla yorumlamak hani bunu bir başka adam çıkıp diyebilir mi bu adam bu nun sakalla içerlekası yoktu senin getirdiğin ayet de olarak yerine uygun bir ayet değildir. Evet diyebilirim yani. Evet. Şimdi bu ayet sadece e, sakalla e, sınırlı kalmayıp insanın bütün e, vücuttaki azalarını mesela kapsayan bir meseledir yani mesela diyelim ki işte efendim sakalı sakalla değiştirmekle birlikte burnunu beğenme Adam kalkıp burnunu değiştirir. Buna da bu da değil. Ha bu mesela diyelim ki burunda bir sıkıntı var. Mesela nefes alıp veremiyor. İşte efendim al, alıp vermemesinden ötürü sıkıntı yaşıyorsa bunu mesela ameliyat yoluyla tedavi olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda yaratılışı değiştirme yok. Mesela gözünde bir problem var. Gözü görüyor. Ama ama ya işte gördüğü için mesela anadan doğma efendim öyle dünyaya gelmiştir Allah-u Teala onu öyle yaratmıştır ama gözünde bir görme e, mesela şeyi yok sıkıntısı yok onu mesela kalkıp diyelim o e, gözü ya benim daha güzel olsun diye yaparsa bu da fıtrata aykırıdır Mesela işte efendim kaş mesela el mesela işte diyelim adam efendim dünyada e, anada doğarken işte iki parmağı mesela parmağın bir tanesi yamuk gelmiş ya dur ben buna ameliyat yapayım Ameliyat yapayım bunu düzelteyim. Ama o yamuk parmakta bir sıkıntı yok. Kaldırabiliyor, hareket edebiliyor, yürüyebiliyor. Sadece fiziken işte efendim bu işte bir şey çirkinlik ifade ediyor. E seni yaratan senin çirkin olup olmadığını bilmiyor muydu? Bu tür şeyleri yani sadece sakalla kalmayıp bunların tamamını kapsıyor yani. Allah'ın yaratışını yani fıtratla ilgili mesela mesela şey olan bütün mesela şey üzerinde bütün meseleleri tamamen kapsıyor bu da sakal da da bir tanesidir yani. Şimdi, şimdi yaratış bir şey. birisi çıkıp da e, derse ki e, şimdi bir parmağın ikisinin birişi olması fıtrata uygun değil çünkü insanların hepsinin parmakları ayrıdır. Evet. Bu fıtrata uygun bir şekil değil. Evet. Bunu fıtrata uydurmak için yapıyorum ben derse, ya çünkü genel bu böyle bir durum veya da insanlar normal genelinde evet. Allah'ın yarattığı şekilden farklı bir şekilde olan bir durum yani ve evet. bir sakatlık, bir arıza bir şey olabilir. Evet. Yani kendisine zarar vermese bile görünüşte bir arıza, yani görünüş olarak bir sıkıntı yaratıyorsa, evet. yani diyelim... Gerçi şaş şaşıldığının henüz çaresi yok herhalde bildiğim kadarıyla ama mesela gözü görüyor ama şaşı. Evet, yani evet. bunun arızanın giderilmesinde bir fırtatten bir sıkıntı olur mu? Zaten fıtaten insan şaşı olmaz yani normaldir evet. yani. Evet. Yani evet. öyle olabilir ee, mi? Şimdi mesela e, eğer ki işte mesela diyelim ki şaşıdır ama şaşılığı görmesine engeldir. Bazı şaşı insanlar var, mesela bir engel yok. Şaşırır sadece. Mesela yan bakar yani. Yan görür. Ama mesela görmesinde bir engellik arz etmiyor. Ama görmesine engeldir. İş yapmasına engeldir. Mesela işte efendim çalışma sahasına diyelim ki çalışacağı şeyde mesela yapma, yapması gereken şeyi yapamıyor. Mesela onun mesela o, o işte engellik veriyor. Onun da çaresi tedavi yoluyla varsa bu, bu fıtrata mesela aykırıdır diye müdahalesi yanlıştır çünkü bu mesela burada yani Cenab-ı Hak her mesela derdi devasını yaratmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın kulları tedavi olun Allah-u Teala mesela vermiş olduğu her hastalığın derdi, mesela her derdin devasını yaratmıştır yani arayın o devayı bulun diyor yani o ilacı bulun yani bunda bir sıkıntı yok. Ya yani böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, mesela diyelim ki işte gözde görme engelliği veya şey, mesela efendim işte mesela el el diyelim eli mesal mesela şey yaptınız iki parmak bitişiktir. Mesela ben öyle çok insanları gördüm. Bazen üç parmak bitişik olanları da gördüm mesela adamısa diyelim bu o, o haldeki durum onu iş yapmasını engellemiyorsa herhangi bir mesela fıtratı yani diyelim ki işine mesela mesela işin işini engellemiyor mesela çalışmasını engellemiyor herhangi bir sıkıntı oluşturmuyorsa onun mesela öyle kalmasına mesela din daha mesela yani müdahalesine din mesela müdahale vermiyor o mesela işte ne yapıyor diyor ya ben işte bunu güzelleştirdim ama yani, yani mesela fıtrattan herkese açıktır ama fakat Cenab-ı Hak onu da öyle yaratmıştır ama mesela bu yaratılıştaki efendim o sağlık sıkıntısına neden oluyorsa onu mesela onunla iş göremiyorsa o zaman tedavi yoluyla bunun yapılması hiçbir sıkıntı yok. Buyur. Ha şimdi, ee, e, dediğiniz gibi Allah insanları en güzel şekilde yaratmış. O yaratılış biçimiyle de insanlara beş tane parmak vermiş. Hepsi de ayrı ayrı. Evet. Demek ki insanların için en mükemmel şekil bu şekil. Şey, şey, bu, parmaklara bir dikkat edin. Parmaklardaki mesela şey Allah Celle Celaluhu'nu ediyor. Bak. Evet. Ee, bu şekil. Ee, şimdi böyle olması Allah'ın yarattığı şekilde de bir şeylik oluyor. Yani Allah bu böyle açık olarak en mükemmel şekilde yaratmış evet. insanı. Evet. Bunun birleşimlik olması demek ki Allah, e, insan içinde bir zararı bir e, sıkıntı durumu oluşturur. İki parmağın birleşik olması bile. Evet. Çünkü eğer iki parmak birleşik olarak normal olsaydı Allah öyle bitişik yaratır hastalık, evet. Yani hastalık, evet. Bunu daha bir hastalık olarak addedemez biz. Şaşı olma durumunu da her ne kadar görmesine problem değilse bile. Mesela şaşı olma durumu günümüzde ne olur? İnsan çalışırken sıkıntı olabilir. İnsan işte hani daha böyle bir hakir görme durumu olabilir. Daha böyle bir aşağılayıcı durum şeyi teşkil edebilir, A, insanın mi? arasındaki bir pozisyonu etkileyebilir. Evet. Yani insan işini etkiler. Evet. Sana bakıyor? Başkasına bakıyor anlayamıyorsun mesela. Ben hiç anlayamıyorum. Bunun gibi. Parmak mesela normalde evet. hani bir problem gibi değilse de evet. şayet bunu Allah ayrı yaratmışsa demek ki bunlar da bir işe yarıyor. Ayrı evet. ayrı işe yarıyor. Evet. Ya böyle düşünemez miyiz bunları? Evet. Şimdi ee, mesela eğer ki dediğimiz gibi bir şey zarurete binaen meydana gelir, gelir de mesela iş yapamaz, iş göremez durumdaysa bunda bir sakınca yok dedik önce mesela. Fakat işte ya insanlar hor görüyor, çirkin görüyor. E yaratan, yaratan öyle yarattı, hor görürse görürsün Yani onun bedenine, görmesine, eline, işine engel değilse yani hastalık şeklinde bir mesela olgu oluşturmamışsa bunun mesela müdahalesine gerek yok. Ama dediğimiz gibi mesela el hareket edecek ama edemiyor. Normal beş parmaklı olan bir insanın yaptığı işini yapıyorsa, o işi görüyorsa ona hiçbir sakınca yok. Efendim göz diyelim mesela işte normal bir insanın mesela yani kendisi normal bir şekilde görüyor. Mesela sıkıntı oluşturmuyorsa yani efendim yani normal insanın gördüğü şekliyle mesela onun onunla iktifa edip öyle devam edebiliyorsa bunda da bir sıkıntı yok. Ama şayet onun o görme noktasında efendim işte işin mesela e, görmesi sağlığına zararlıysa onu herhangi bir sakınca yok gider tedavisi olur. Mesela ama değilse yok işte efendim insanlar beni kınayacaklar, işte çirkin diyecekler, gözü yamuktur diyecekler, işte efendim parmakları bitçiktir diyecekler. Bu kınamadan dolayı yapmak haramdır. Çünkü burada mesela yaratan onu daha iyi tanıyor, daha iyi biliyor. Evet. Niyet tabii ki. Niyet. niyet ha. Sadece kınama değil de, insan şey yapar ama heh. peki bu pozisyonu yüzünden, durum yüzünden işinden olacak veya da bu... <gülüyor> Mesela diyecek işte e, bir işe girecek, diyecek kardeşim sen bu duruma uygun değilsin, niye? Aslında gerçeğini söylemez ama şaşı olduğu içindir. Evet. İş bulma sakıntısı da çeker. Evet. Yani rızık veren al sonuçta. Evet, ama evet. Şimdi, Şimdi insanda... Satış elemandır. Adam diyor şey, yani şaşı bir, bir insan yok. Şey var, değil mi? Satış yapışı yaparken... Zevret olmadığı zaman... Ama işte sonra bu zor... Rıstanın bir engel zorluk... zevreti olursa, Evet. Yani tam e, sadece eleştirel yolunda olsa hani insanlar eleştirse ama beni bu yönde bir şeye zorla sevk etmeseler problem yok tabii ki söylediğiniz gibi bu şey olur ama bu senin dışarıdaki yaşamını da etkileyecek duruma geliyorsa olumsuz yönde o şimdi bu noktada önce şu meseleye bakmak lazım Allah Celle Celaluhun Errezak ismi sıfatı mevcuttur. Yani rızık birlerin tekelinde değil. Orası beğenmez, başka bir taraf beğenir. Mesela bugün nihayetinde e, özürler için kurumlarımız da var. Mesela sakat olan in insanlar için kurumlarımız da var. Mesela bazen öyle insan tanıyorum ki adam yürüyemiyor. Mesela efendim ama bir kurum almış onu. Adam mesela araba da almış, sıfır model araba da almış. Yani he. Ha mesela diyelim ki almadıysa, he, almadıysa yani olma, orası almaz başka yere alır. Yani Allahu Teala bir şekil onun rızkını verecekti. Çünkü o bir kere öncelikle şuna inanması lazım. Erzak ismi sıfatı vardır. Mesela bak işte burada genelde insanların çok yanıldığı noktalardan bir tanesi de budur. Mesela adam kalkıyor diyor ki ya ben diyor işte efendim mesela işte şu işte çalışacağım. Bana diyor ki sakalını kes mesela. E ben de şimdi sakalımı kesersem işimden olurum, ekmeğimden olurum. E o ekmeği o vermiyor ki onu Allah veriyor. Onu Allah veriyor. Bir arkadaş anlatıyordu. Ben diyor şeyde e, mesela postane memuruydı kendisi. İşte sohbetlere gide gele Cenab-ı Hak hidayet yolunu gösterdi. Efendim adam tuttu kar karar verdi. Dedi ki ben sakal bırakacağım. Sakal bırakınca postane müdahale etti. Dedi ki arkadaş senin önünde iki tane seçenek var. Ya işi bırakırsın ya sakalı kesersin. Eğer sakalı kesersen işine devam ama sakalı bırakırsan iş, işin işine son. O da dedi ki benim rızkım senin elinde değil. Kainatın sahibinin elinde. Adam işi bıraktı, gitti kendisine bir nalburia açtı. Allah öyle bir kapılar açtı ki yani ummadığı rızıklarla karşılaştı. Yani şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz Allah'a gereği gibi iman edin. Ummadığınız yerde rızıklanırsınız. Hatta başka ayette de diyor ki gökteki kuşlar mesela nasıl efendim rızıklanıyorsa öyle bir şekilde rızıklanacaksınız diyor. Umadığınız yerine rızıklanacaksınız. Ama yeter ki o Rabbinin Errezak ismi sıfatına yani ona şüphe şüphede de olmamak lazım. Yani olur mu olmaz mı ya ben hayatta kaldıkça mesela adam diyor ki ya işte Afrika'da insanlar açlıkta ölüyor. Bu e, iddia yalandır açlıkta ölmüyor. Onun kaderi tamam olmuş, o gün ölüyor. Yoksa mesela Allah-u Teala onun rızkın, o yaşayacağı son ana kadar rızkı tükeniyor öyle ölüyor yani. Mesela açlıkta ölmüyor, açlıkta ona sebep oluyor. Adam mesela gidiyor mesela diyelim ki o adam açlıktan ölüyor. Bir adam da mesela ayağı bir mesela efendim işte çukura takılıyor veya bir şeye takılıyor. Düşüp o da ölüyor. E, e, mesela adam işte yok işte ayağa falan yere gitseydi, ayağa işte takılmasaydı e, ölmeyecekti diye mesela iddia edilemez. E bu adam aç kalmasaydı ölmeyecekti. E onu aç kalmasa o, o açlıktan dolayı değil. Allah onun rızkını o kadar yapmıyor. Ya yaratmıştır. Onun ne zaman ki mesela rızkını tükettiyse ruhunu kabzeder. Yani açlıkta kimse ölmez. Onun için işte burada Allah Celle Celaluhu'nun rızak sıfatına bir kere iman etmek gerekiyor. O iman o imanı da herkes mesela yapamıyor maalesef. İşte insanlara bağlıyor, işlere bağlıyor, kurumlara bağlıyor, efendim işte işine bağlıyor, gücüne bağlıyor. ki mesela sen neredeysen Allah oradadır. Sen neredeysen Allah oradadır. E o halde o rızkı o yaratmış. Bir gün İbrahim bin Edem Hazretleri bir yere geçerken Bakıyor bir adam, bir adama rastlıyor. Diyor ki efendim sen e, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Valla diyor ben işimi gücümü bıraktım, kendimi Allah'a adadım. İşte efendim ibadetle taatla meşgulum. E, bir gün diyor efendim işte bir dağın başındayken bir kuş gördüm. Kanadı kırık, ayağı topal, bir kuş gördü. Kendi kendime dedim ki ya bu kuş nasıl besleniyor? Ayakları topar yürüyemiyor. Kanatları kırık uçamıyor. E bu kuşu kim besliyor? Kendi kendine diyor öyle tasavvur ettim. O arada diyor öyle düşünürken baktım diyor bir tane sağlam kuş ağzında gagasına aldı bir şey getirdi onun ağzına koydu. Bak. Diyor kendi kendine dedim ki ya kainatın sahibi baksana kanadı kırık, ayağı topar bir kuşu rızıklandırıyorsa e ben de rızıklandır. Şimdi İbrahim bin Nazen Hazretleri ona şöyle cevap veriyor. Diyor ki sen diyor kendini o efendim aciz bir kuşun yerine koyacağın yerine yani başkası senin ağzına koyacak koy, koyma yerine mesela kendini ayarlıyorsan sen başkasının yerine mesela başkasının ağzına koysan daha iyi değil mi? O sakat o sağlam kuşun yerine kendini koysan daha iyi değil mi? Allah diyor İbrahim bin Edem hazretlerine razı olsun beni bu hastalıktan kurtardı. Yani şimdi mesela bakması, o kanadı kırık. Mesela bir kuşa nasıl rızkı gönderen Allah? Bir şekilde gönderecektir. Ama orada değil mesela başka yerde gönderecektir. Ben mesela aşağı yukarı benim bu sakalım çok işlere engel olmuştur. Ben askerden geldiğimde bizim o sitesi zaman açılmıştı. Hemen o evin üst tarafında o o sitesi var ya. Or orada o zaman inşaat halindeydi. Ben de kendi kendime dedim ki ya yani nasılsa buraya yakınız. İşte efendim hem öğlene yemeğe de gelirim. Efendim hem yol parası olmaz, sıkıntı olmaz. iyi olur. Yani birkaç ay hiç olmasa çalışırız. Baktım orada usta aranıyor yazılmış. Gittim sordum dedim ben ustayım e, iş arıyorum askerden yeni gelmişim sakalım da aşağı yukarı yeni bırakmışım Hüseyin efendinin sakalı kadar ancak var ondan sonra dediler e, bir tane efendim e, emekli albay var buranın şantiye şefi onunla de, dediler görüşmeniz lazım o e, kararı o verir sizi o, o mesela alıp almayacağına dair karar verir gittim şimdi baktım beni görür görmez o, o delikanlı dedi sakal sana çok güzel yakışmış. Ben de dedim sakal yakışsın diye bırakma. Bırakmadım. Sakal sağa peygamberime benzeyeyim diye bıraktım. Ya evladım işte kesersen daha yakışıklı olursun falan. Benim beni yokluyor. Dedim ki e, albayım ben şimdi benim sakalımın tartışması için buraya gelmedim. Ben iş arıyorum. Ben ustayım. Bu işin ehliyim efendim. Size de usta lazım. Beni çalıştırın. Benim sakalım konu değildir. İşime bakacaksınız. Ben şimdi böyle deyince bu sakal yalnız dedim. Bu sakal benimle mesela bu, bu şu anda değil kabre kadar bu sakal benimle gidecek. Ben öyle deyince evladım kusura bakma bize adam lazım değil. sonra lazım değil. Bana da Rabbim lazım. Dedim ve çektim gittim. Bir tane el arabası aldım. Üç tekerlekli el arabası. İnşaat sektörü böyle çivi çakılıyor. Üç tekerlekli el arabasıyla oyuncak çiçek satıyorum böyle ma şey şeyi de yoktu. Sermaye de yok. Şöyle küçük bir arabasınına koyuyorum. Sektör ölü müydü o zaman? He? Ölüydü. Bir çivi çakılmıyordu yani. Bir çivi çakılmıyordu. işte orası çalışıyordu. Ondan sonra tabii öyle olunca ben aldım o arabayı. Mevla öyle bir şekilde şey yaptı. Yeni ev almıştık, Borç, harç boğaza kadar. Allah-u Teala o el arabasıyla Alıyorum 5 lira, 10 liralık bir şey. Biraz arabayı böyle etrafına böyle dağıtıyorum. Az bir şey çukura gelince hepsi toplanıyor. Şu kadar bir şey oluyor. Ondan sonra <gülüyor> o şeyle ben o borçları bitirdim biliyor musun? Allah dedi ki bak kulum sen beni tercih ettin. Bak ben bunu yolda mısın? Sen rızkını burada da veririm. Yani onun için yani önce Allah'a tercih etmek lazım. Allah'a tercih etti mi? <gülüyor> Meyyete ve Allah, fehu hasbuhu. Kim Allah'a dayanır ve güvenirse o ona yeter. Geçen bir şeyi anlatmıştım değil mi? O ile ee, ilgili mesela efendim o e, borç verdiği bir mesela e, zatı anlatmıştım. Yani o e, bin dinarı mesela borç verdiğine dair. Yani bak düşün sen o kainatın sahibine tevekkül ettiğin zaman denizin altında bile sana mesela o işini gördürüyor yani. Yalbuki bu normal olarak gidilen bir şey değil ama gidebiliyor. Yani o güç onunla olursa men, men kim ki ya Allah kim Allah'a dayanırsa efendim ve güvenirse ben yeter ki Allah sahu hasbuhu, o ona yeter diyor. Yani işte bir insan bütün her şeyini Allah'tan ararsa, o kişi gittiği yerde bir şekilde ne bak, bu kapıyı kapatır, öbür kapıyı açar. Evet. Şimdi Mustafa Efendi burada sor, daha başka sorularınız var mı? <gülüyor> Abi, Buyurun efendim. Hocam, bir yandan da size ufaktan ateşte senin çay var ya. Soru sonu çok kısa geliyor e, açıklaması uzun olunca sıkıntı yok. Çay soyuyor. Hiçbir beraber yok. yiyelim. Hem. Benim çayım sohbetidir. Ben yani çok hocam, böyle çay soy çaydan çay soy yemeymiş bıraktığım zamanlar olmuş ama ben farkındayım da işte onun için evet. izlediğim için ben de onun için işi şey evet, yapmak abi. istedim ya. Siz rahat buradaydınız. Ee, Hiç beni diktirmeyin. O şimdi organ bağışına diyor şey adam ben öldüm, benim işte ayağımı kolumu kıçımı bağışladım işte İnsanlara ee, insanlara takılsın. Evet. Tahasın, çalışsın o da otası otası için otan ben gidirem ona ona şey yapsın. Şimdi yapsın. de, Şimdi insan kendi uzuvlarını birine bağış ediyor ama o insan neler yapacağını bilemiyor. Evet. Bu uzuvları Allah secdeme hayırlı işlemi yapacak, hayırsız işlemi yapacak, günah evet. mı isteyecek, sevap mı isteyecek? Evet. Neler yapacak? Bunu Bunda bir kanaat yok. Evet. Ya tamam ben eminim canım. İşte bu adam sevap işleyecek. Ya ben eminim. Bu adam gülen isteyecek. Bir de bir şey karar da hiç kimse veremiyor. Veremez. Hakikaten de öyle yani şimdi. Adam bağışlıyor. Çıkıp gidiyor. Öbür adama takıyorlar. O da kalkıyor. Artık kafası neyesi onu yapıyor. Şimdi uzunluğunu bağışlayan diyelim ki verip sevap kazandı verdi. Karşıda usulü dersi sevap kazandı. Bir başka bir insana onda eşeği olsun diye. O da kalktı bu uzuvlarla e, günah işledi. Evet. Veren kişi bunlarla mesul mudur? Kendi azalarıyla, parçalarıyla bu adam yaman işler yaptı. Yoksa o verdi sevabını aldı gitti. O da kendi iladesiyle sevap yapsaydı. kötü evet. günah yaptı. Evet. O sorgu sualı, o, o Ondan mı sorulur? Alandan mı soru olur? Evet. mi? Şimdi bu organ bağışın bu dinen emredilmiş bir şey değildir aslında. Ama zaruretin olduğu bir yerde Allah Celle ve Aleyha Hazretleri hadislerde de ve Peygamber Efendimiz'in ayette de hadiste de geçiyor. Bir canı kurtarmasına sebep olan bütün canları kurtarmış gibi sevap kazanır. Şimdi eğer bir insan mesela ölüm döşeğine yatıyor. Fakat efendim ölmüş bir insanın mesela bir uzvu diyelim ki işte ciğeri. O insana mesela nakledilirse Efendim, o insanda buna rıza göstermişse, mesela buna nakledildiği takdirde o insanın hayatı kurtulmasına vesile oluyorsa, bunda herhangi bir sakınca yok. Din bunun mesela özellikle emri diyor, çünkü bir hayatı kurtarma meselesi var. Ama işte rastgele. Bugün işte yapıldığı gibi ve dolayısıyla bu organ tüccarlarına da yol açıyor. Bu organ tacirlerine de yol açıyor. Adam kalkıyor, gidiyor sağlam adamı alıp götürüyor. Çok öyle insanlar oluyor. Hastaneye de adam adam belki ameliyat edilecek bir durum yoksa da onun bir böbreğini almak için sen diyor şu hastalığın var. Adam böbreğini alıyor. Veya onu götürüp bilmem kaç paraya satıyor. Tabii. Veya insanları çalıp alıp götürüyorlar, Tabii. efendim öldürüyorlar, işte e, ciğerini alıyorlar, böbreğini alıyorlar, işte dünyanın parasıyla büyük paralarla mesela şey satıyorlar. Din böyle bir şey emretmemiştir. Ancak işte emredilen şey, hayati bir tehlike durumunda, efendim mesela ben de diyelim ki, ben vefat ettim, diyorum ki işte eğer şu anda hayati bir tehlike yaşayan bir insan efendim varsa, varsa benim efendim vefatından şu organımdan yararlanabilir. Ama bu demek değildir yani ben hemen vefat ettiğim gibi böyle bir şey yok da benim hemen organ, organımı alsın değildir yani. Ama bugün maalesef bu yapılıyor. Bunu mesela devlet de yapıyor. Bu yaptığı aslında dinen uygun bir şey değil çünkü mesela tacirlere yol açıyor. Ancak o zaruret esnasında olan bir durumu mesela kapsayan bir meseledir. Hepimiz evvel adıyor adam alıyorsun. Ben organımı bedava bağışlıyorum. Adam organı bana dünyanın parasıyla satıyor. O zaman bu bağışın ne anlamı kaldı? Ben ben bağışlıyorum ki o can kurtulsun. O da o canı soymak için e, var gücünü kullanıyor. Bu bu dinen caiz değil. O da o zaman o organı organ bedava takılması lazım. Kan gibi mesela mesela kan bağışı gibi. Evet. İşte onun için. Bu noktada efendim din, e, dinin bir takım güzel yönleri var ki hayatı kurtarma yönü bu önemlidir. Şimdi bu organı buyur, buyur kullanıyor, tamam, doğru, eyvallah. Rahmetli olan kişi, insan, İslam'a açılan da bir sakıncası yok, iyiliş olsun, hayır olsun bir verdi diyelim, öldükten sonra tabii. Evet. Orada bir şey koyabilir. Ben e, benim bu organlarca ücret alınmasın. Evet. Ben bunu Allah rızası için, hayır için, bu evet. insan kurtasın diye bağış ediyorum diye bir yazı bir imza şey yapabilir. Hı. Şimdi bundan sonra kalan kişi, organı alan kişi kalktı diyelim ki tamam takıldı, diye oldu. Hayatında yaptığı işlerden organ veren son olur mu? Aa. Devam ettiğin organlarını aldılar, taktılar, buna ayağa kalktılar, hep hayatına devam ediyor ama evet. hiç iyi işler yapmıyor. O sorumlu değil. O sorumlu değil. O, ben değil. verdim, de, dedim mi hiç işte, arkadaşlar gitti günah işleri işte. Şimdi, değil mi? E, evet, tamam mı? Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرَ يَرَهْ Zerre miktarı bir hayır yaparsan da karşılığını göreceksin. Zerre miktarı bir kötülük yapsa yaparsan da karşılığını göreceksin. Şimdi bir insan hayra müraz etmiştir. Bir canı kurtarmak için, kurtarmak için. Eğer ki mesela bu şeyle bu insan kurtulabiliyorsa. Mesela bazen şimdi e, diri için de öyledir yani. Mesela öyle olacak diye bir şey yok. Mesela bazen öyle bir durum oluyor ki bir insan tek bağ, mesela şey böbrekle yaşayabiliyor. Mesela yaşayabilme imkanı olabiliyor. Eğer böylesi bir hayati tehlike mesela birisinde varsa ve o doktor da bu çok önemli bir meseledir. Şimdi birinde de, birinde efendim alıp böbreği nakledecek efendim o adamın da hayatını tehlikeye koyacaksa böyle bir mesela şey nakil caiz değildir. Ama diyelim ki mesela örneğin benim mesela babam ölüm döşeğinde yatıyor. E benim mesela iki tane böbreğim var. Fakat birini benden alırlarsa tıbben ben yani ben bununla yaşama sürdürüm, yaşama mesela şeyimi sürdürebilirim. Bunu mesela sürdürme noktasında benim mesela babama efendim bir böbreğimi verebilirim. Evet. E veya herhangi birine veya işte herhangi bir Müslümana efendim. Ama benim hayatım tehlikeye girecekse o zaman benim vermem caiz değildir. İşte onun için yani bu nokta. Heh, şimdi diyelim ki mesela ben bağışladım birine dedi, acıdım. Dedim ki efendim işte e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yeryüzünde bir insanın hidayetine vesile olan bütün yeryüzünün içindekilerden daha hayırlıdır diyor. Mesela şimdi aynen bu böyle olmakla hidayete vesile olmak gibi. Hidayete vesile olmak nedir? Ölen bir insanın dirilisine sebeptir. Yani o efendim önce hidayette olmadığı halde ölü gibiydi. Hidayete geldikten sonra bir yeni diriliş bir hayata geçti. Bak o hayata geçmesiyle sizi ne kadar sevaplara sürüklüyor. E sizde bir canın mesela. Canın mesela hayatta hayat sürdürmesine vesile oluyorsunuz. Eğer o hayat sürmesine vesile olduğunuz can siz ona mesela bir organ tak bağışı tak mesela yaptınız takdirde o mesela can kurtulduktan sonra onunla bir isyan yaparsa herhangi sizin bir sorumluluğunuz yok. Çünkü siz mesela ona isyan yapılsın diye mesela şey, siz onun o andaki o hastalığına nazaran efendim şey yaptınız ki onun mesela ona binaen mesela onu acıdığınızdan ötürü mesela insanlık icabı olarak mesela bağışladınız yoksa mesela o gitsin günah işlesin diye yapmadınız. Dolayısıyla onlara sorumlu değilsiniz yani. Evet ve nihayetinde herkes mesela yapmış olduğu işinde kendisi sorumludur. Başkası sorumlu tutulamaz. Evet. Burada, e, bu, konu, bu konu hakkında burada e, şart insanın hayatının tehlikede olması mı? Yani tehlikede olmasa da mesela yüz nakli diye bir şey var millet yapıp duruyor. Evet. Yüz nakli gerekli midir? Yüz nakline verilen organ bağışı caiz olur mu? Yani yüz nakli insanın bu yüzündeki bozukluk insan ölümüne neden olmaz. Evet. Yani hayatını etkiler belki. Veya da bir iki kolunun olmaması, iki ayağının olmaması. Evet. Şimdi bu yüz nakli mesela eğer şayet hayatı bir tehlike yaşıyorsa, mesela nasıl diyelim ki adam şeyde mesela bir efendim yangına maruz kalmış, yüzü yanmış. Tedavi yoluyla bu yapılmışsa yani şimdi adam mesela yanmış bir tarafta tedavisi mümkün. Bu şekil böyle bir tedavi caizdir. Ama ya ben gideyim yüzümü güzelleştireyim işte efendim desem mesela o yüz şeyiyle o hayat sürebilir icabında. Ama mesela o yangın esnasında o mesela yangından çıktıktan sonra herhangi mesela işte böyle bir e, taarruza maruz kaldığından ötürü mesela tedavi altına alınıp o şekil bir tedavi yapılsa bunun herhangi bir sakınca yok. Yani öyle bir şey mesela şey adam diyelim yanmış ta mesela yüzü kemiklere kadar dayanmış. Evet, mesela, mesela yüzü kemiklere kadar dayanmış. Çenesi dağılmış ama tedavi altındadır. Tedavi gereği olarak bu yapılıyorsa bunda bir sakınca yok. Ama şayet diyelim yüzü iyileşmiş mesela o yüzde hayat durma sürme durumu efendim söz konusudur. O yüzde hayat sürülebilirse mesela onun güzelleşmesi için yapması caiz değildir. Çünkü o derdi veren odur, dermanı veren de odur. Dolayısıyla mesela ne, ne olmuştur? Orada mesela bir şey, mesela işte efendim bir men bir şey kalmış olur. Yani onun işte o da bir güzellik noktasına gitme noktasına gittiği zaman bu böylesi bir tedavi caiz değil. Ama zarureten hastalık nedeniyle Böyle bir efendim şey altında olduğu takdirde bundan bir sakınca yok. El de öyledir, kol da öyledir, ayak da öyledir, göz de öyledir. Mesela, e şimdi mesela nihayetinde görüyoruz, nice mesela, mesela tek ayağı olan insanlar var. Yani şimdi mesela bu insan eğer o tek ayağıyla mesela hayatını sürdürebiliyorsa, mesela bazen adam mesela sıkıntı yaşıyor, ona protez ayak takıyorlar. Bundan bir sakınca yok. E yani niyeti bu hayatın devamı içindir. Ha, diyelim ki, mesela ölmüş bir insanın ayağını mesela kesip de mesela Efendim ona verip o ayak gerçekten mesela esas ayak yerini alabiliyorsa, yani onunla tedavi olabiliyorsa, o da ona da caizdir. Çünkü mesela yani fıtraten bu fıtrata mesela aykırı değildir yani. yani. Hayatın sürdürmesi mesela bir manada zarurettir yani. Bunda bir sakınca yok. Mesela yani o insan onunla iş yapabiliyorsa, mesela kol da öyledir. İş yapabiliyorsa, böyle bir durum zaruret ortaya çıkıyorsa, bunda bir sakınca yok. Ama işte efendim, ya daha bir şey yok. Yok sen kolunu bağışla, yok gözünü bağışla, onu al mesela efendim başka tarafa ne paralarla sat. Mesela adam şimdi kan bağışı yapıyor, gidiyor, gidiyor işte acil, hasta, hasta yatıyor, düşük kadar kan. Adam gidiyor, kana dünyanın parasını veriyor. Yani bağışlayın. peki o zaman ben niye bağışlayayım ki? Ya. Bağışlamam kardeşim. Yani ben şimdi ben o kanımı satmasını bilmiyor muyum ya? Yani? Kanı satma karamdır. Yani nihayetinde ben o insanı efendim hayatı kurtulsun diye veriyorum. Ve sen de kalkıyorsun dünyanın parasına mesela paraya koyarak onu tüccarlığını yapıyorsun. Ya dolayısıyla benim kanımı tüccarlığını yapıyorsun yani. İşte yani. yani. işte onun için maalesef yani işte böyle ya yani zaruri hallerde sıkıntı yok. Ama işte efendim onu depolamak. ha şöyle olur nasıl depolamak? Diyelim ki örneğin bir savaş alanı içindesiniz. Her an mesela şehit olabilir, her an yaralı gelebilir, her an şey yapılabilir. Böylesi bir durumlar karşısında, böylesi durumlar göz önünde bulundura, mesela bulundurabilir. Bunda bir sıkıntı yok. E ama barış anındasın. Bir şey bir sıkıntı yok. Al efendim. Ahmet'in gözünü sat Mehmet'e. Ahmet'te al bedava Mehmet'e al trilyonlar para. E bu böyle, böyle şimdi o zaman ben ben niye onu, o gözümü mesela ben ona bedava bağışlayacağım. Parayla mı veririm yani? Hiç olmaz en az bir hayat sürdürürüm. E, bu da insanın azası satırması caiz değil. E, bana caiz olmayan şey sana niye caiz olsun? Anlatabiliyor muyum? İşte onun için burada burada yani zaruret oldukça sıkıntı yok. Peki ölünce <gülüyor> sarayla satılmayamaz mı? Ölünce insan hayat üzerinde böyle bir şey yok. İnsan hayat üzerinde böyle bir e, yani şey satış caiz <gülüyor> değil yani. Azası sat satılamaz yani. Çünkü mukaddestir Allah katında. Mesela mükemmeldir yani en güzel biçimde Yarat yaratıldığı için satılmaz yani. Evet. Hocam bildiğim kadarıyla bir de e, insan mesela diyor ki yaşarken geçen birisi demiş işte ben bütün organlarımı bağışlıyorum. İşte ölünce şimdiden imzasını atıyor. İşte ölünce alacaklar. Fakat bildiğim kadarıyla bu organlar insan tam ölmeden alınıyor. Yani ya, evet. yani İnsan öldükten sonra şey oluyormuş. Hani organlar da ölüyormuş. Ya e ne olur? E şimdi adamı bekliyor mesela. Ya komadaysa işte beyin ölümü gerçekleşti mi? Hemen alıyorlar. Ya da işte biliyorum bildiğim kadarıyla öyle. Yanlış mı bilmiyorum ama. E şimdi bu ne demek? Yani beyin ölümü gerçekleşiyor ama şey çalışıyor devre dayı. O arada hemen balı götürüyorlar. Bir, ikincisi hocam bunu alıyorlar. Şimdi o anda ihtiyaç var mı yok mu bakmıyor ki, alıyor götürüyor, kutuların içerisine depo ediyorlar. Bu ikinci bir husus. Evet. Üçüncü bir husus da, dediğiniz gibi bir böbrek takacaksın, adam sıraya giriyor, Hı -hı. kendiyle uyuşan, vücuduyla uyuşan böbrek geliyor, geldiği zaman da milyarlarca lira ameliyatı. Evet. Üçüncü bir husus bu. Evet. Yani üç, üç yönden de burada bir sakatlık var. Evet. Bir canlı iken alınması, evet. iki depo edilmesi, üç parayla satılması. Evet. Tabi ihtiyaç var mı yok mu o da başka mesele. Evet. Adamın tek böbrekle yaşayabilir belki ama parası çok ikinci böbreği taktırıyor. Evet. Dolayısıyla yapılan bağışı da heba etmiş oluyor. Evet. Artı parası olan her zaman önce taktırıyor. Evet. Basıyor paraya olmayan ne bekliyor olmayan evet. artık. Bu üç sakıncalı sakıncanı uyutmam. Evet. Bir de hocam ben hadislerle ilgili bir şey soracaktım. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisleri konusunda e, bu hadislerin rivayet edildiği kaynaklar evet. hani hangi kaynaklar sahiptir, hangi kaynaklar değildir ya da hadislerin tek tek sahih olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz? Her her hadisi baz almamız, örnek almamız doğru mudur? Bu gibi sorular sorularım vardı hocam. Bir şey, genel bir çerçeve yani. bir şey çizebilirsiniz. Allah razı olsun. Şimdi o önceki söylemiş olduğunuz bağışla ilgili o üç haldeki durumda daha vefat etmeden onun organı alması o haramdır, o bir katildir, insanı öldürmek gibidir. Zaruret var mı yok mu alıp depolanmak o depolanmak da ayrı bir mesela vebaldır. Üçüncüsü, onu parayla başka bir yere satmak da ayrı bir vebaldır. Bu üç haliyle de haramdır. Yani ne satılır, ne şey yapılır. Ama zaruret varsa o an mesela veya işte diyelim ki o an bir insan o mesela ölüm döşeğinde yatıyor. Tamamen ruhu çıktıktan sonra alınıyorsa bunda bir sakınca yok. Ama buyurduğunuz gibi tamamen ruhu çıktıktan sonra alınmıyorsa o zaman efendim bu hem vebaldır hem Dolayısıyla katildir. Yani Allah'ın bak nasıl ki bir efendim insanın hayatını kurtulmasına siz versiyle oluyorsanız bütün insanlığı kurtarmış gibisiniz. Bir insana haksız bir yere öldürüyorsanız o insanı bütün insanlığa öldürmüş gibisiniz. Bak o da büyük bir vebalı var. Ee, i̇kincisi hadislere gelince hadislerde bugün efendim İslam ulemasının ittifak ettiği sahihain, mesela denilen Kur'an'dan ikinci kaynak olarak gelen Buhari ve müslim. Bunlar mesela İslam ümmetinin ittifak ettiği efendim sahih şeylerden gelen kaynak kaynaklarla gelen bir e, hadistir. Dolayısıyla bu sahih kaynaklardan gelen bu hadis efendim e, İslam ümmeti bu hadisi esas kabul etmişler. Ümmet mesela bunu ittifakta bulunmuşlar. Bu hadislerin içerisinde muttafakun aleyh hadisleri var. Yani muttafakun aleyh üzerine ittifak edilmiş ihtilaf ihtilafa meydan vermeyen hadis. Yani, muhtelefun fi üzerine ihtilaf var. Mesela diyelim ki işte efendim bir hadis, e, bir efendim işte e, rivayet edilmişse e, birçok kişi mesela onu kabul etmişse birçok kişi ona muhalefet ediyor. Buna da muhtelefun fi. E, bunun da mesela dereceleri var. Bunu ancak o derecelerde e, muhaddisler bunu mesela muhaddis olan kendisi mesela o ilim sahasında yetişmiş olan kişiler bunu mesela seçer mesela bilir ve bunların mesela kaynakları mesela şu örneğin Tirmizi'de geçen hadisler var mesela Tirmizi bunun efendim e, hadislerin e, yollarını da gösteriyor diyor ki e, mesela hadisun garibun bu hadis garip bir hadistir diyor hadisun sahihun. bu hadis sahih bir hadistir bu hadis efendim zayıfın. Bu hadis zayıf hadistir. Mesela bu Tirmizi'de bu şeyler geçiyor. Bir de bu mevzuat hadisleri var mesela. Yani uydurulmuş hadisler var. Bunu da mevzuat hadisleri yazan kitaplarda bulabiliyoruz. Hmm. Mesela onlar efendim işte şu hadis mevzudur. Bunun aslı yoktur. Bu hadis doğrudur. İşte sahihtir. İşte, işte, Buhari bunu rivayet etmiştir. müslim rivayet etmiştir. İbn-i Mace rivayet etmiştir. Mesela efendim e, İbn-i Mace olsun. Ebu Davud olsun. Mesela Nesey olsun, Nese olsun. Bunlardan e, zayıf e, rivayetler de var. Mesela uydurma rivayetler de var. E, zayıf, mesela sahihler de çok. Ama mesela Sahih-i Müslim'de ümmet mesela Buhari ve Müslim'de ittifak etmişlerdir. Yani bizde Allah'ın kitabından sonra ikinci kaynak olarak bunlar geliyor. Ve dolayısıyla ayrıca mesela sahih misnetler de var. Mesela e bunları mesela Sünen Nebu Davud var, Sünen İbn var, Darimi var, Darakutni var, efendim Mulla var. Birçok mesela şeyler var efendim. E, muhtasar hadisler var efendim işte daha çok mesela sahih mesela Camiyus Sahih diye hadis mesela o bu konuda bu hadisler var. E, böyle olmakla beraber efendim bunlar efendim bazen mesela baz adam mesela bir hadisi getiriyor. Diyor ki Buhari'nin ve Müslim'in şartına göre bu hadis sahihdir diyor. Yani şimdi bunlar efendim İslam ümmetinin efendim şeyini kazanmış, takdirini kazanmış, e, dolayısıyla bu hadisler böyle kendi yani böyle e, normal bir yolla gelmemiştir. Şimdi hadiste öyle bir ilim var ki, mesela rical ilmi denen bir ilim var, yani o hadisi rivayet eden kaynaklar. Mesela diyor ki işte efendim, ee, kale, kale Hüseyin, Kale Mustafa Kale Ramazan, Kale Cehfer abi, Kale işte bilmiyorum Kale falan, Kale falan, Kale falan Ondan sonra Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yani diyor bu, bu bu bana söyledi O da ona söyledi, o da ona söyledi O da ona söyledi, o da, söyledi, o da dedi ki Resulullah ben bunu duydum Şimdi bu Kale diyen insan Ricalleri, bu ricaller Sika olmazsa Sika dediğimiz mesela şey güvenilir, itimat edilir sözüne, özüne yalan yok, efendim dolandırıcılık yok. Efendim mesela insanları kandırmamış, insan adalet vasfıyla tanınmış, adaleti zapt etmiş bir insan. Böyle bir insanı mesela tespit etmişler efendim. Hata içinde diyelim ki adaletinde şüphe duyulduğu hadisleri adam kenara koymuş. İmam Buhari kaç bin tane hadis bilmesine rağmen o kadar binler 600 bin hadisin üzerine kaç bir tane hadisi yazmış yani 600 bin hadisinden seç seçmiştir mesela. Kim mesela başka ölemalar bilmem kaç bin hadis mesela seçerek o hadislerin içerisinde şunlar ancak sahiptir diye mesela onları ayırmıştır. E dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim ee daha hayattayken o dönemde 2000 tane hadis uydurulmuştur. İşte onun için bu ilim dalını bilmeyen onu seçemez. İşte o açıdan onun mesela hadisleri çok okumak lazım ve o hadisin kaynakları ama dediğimiz şekilde Buhari ve Müslim'de şaşmamak. Buhari ve Müslim Allah'ın kitabından ikinci kaynak olarak gelir. Evet. Evet. Evet. Evet. Başka sorusu olan var mı? Tamam mı? Peki. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun Nebiyü'l Ümmi ve alihî ve ashhabihî ecmaîn. Sübhana rabbike ve selâmun alel mursalîn. الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلاهات اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم Sizin de Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Başınızı arttı. Biraz zamanınızı aldık.